Yes. Yeah. che Kainat, bugün 14 Ağustos Cuma, yıl 2015, ay 8, gün 226, Hızır 101 1436, hicri Şevval 29, 1431, Rumi Ağustos 1 R Rumi Ağustos, 1431 Fırtına Günün sözü Tanrı dolu ellere değil, temiz ellere bakar Publius Sirus with satle maharif takdir I'm so tired I haven't slept wink I'm so tired my mind is on the I wonder should I get up and fix myself a drink no no no I'm so Don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I wonder should I call you But I know what you would do You'd say putting you put me on But it's no joke It's doing me harm You know I can't sleep I can't stop my brain You know it's seaweed I'll give you everything I've got, a little piece of mine I'm so tired, I'm feeling so upset Although I'm so tired, I'll have another cigarette And curse the walls around bediz olun. Ma 949 açık Radyo ve açık gazete programı başladı Eğer çok önemli bir şey olmazsa son programı olarak kayda geçiyor. Cumartesi pazarları yok çünkü açık gazete biliyorsunuz. Ömer Madar, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple huzurlardasınız. Huzurlardayız daha doğrusu. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Selahattin Çovak tatiline devam ediyor. Bu arada. Evet Beatles'la... ...bir giriş yaptık... I'm so tired ...öylesine yorgunum ki... Bir, ...bir damla uyku girmedi gözüme... E, ...ne yapacağımı bilemiyorum... ...aklım hep sende... E, ...ya yani şaka değil bu... ...dalga geçtiğimi işlettiğimi sanıyorsun seni ama... ...bana zarar veriyor... ...uyuyemiyorum, beynimi durduramıyorum... ...üç hafta oldu... ...aklımı kaçıracağım... E, ...vereceğim her şeyi verdim sana... ...birazcık huzur bulayım diye... Ya yani her şeyi verirdim birazcık huzur bulayım diye çok yorgun Allah bullak durumdayım. O kadar yorgun olmama rağmen galiba bir sigara içeceğim ve Sir Walter Raleigh'de küfür edeceğim. Öylesine aşağılık ciğer beş para etmez herifin tekiydi ki diye sözleri olan sonunda da mışmışmış hadi bir tane daha diye anlam verilemeyen Sözleri olan hoş şarkılarından biri Beatles'ın "So Water, Rally" bin ne kadar şerefsiz bir olduğunda olduğunu da anlatıyor. Şimdi ona bakalım. Bizde ve Eduardo Galeano'nun "Aynalar" kitabında ne diyormuş bakalım. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Saleye. Rally. Amerika'nın güneyinde El Dorado'yu aradı. Tüzeyde tütünü buldu, denizcilik, savaşçılık, kaşiflik ve şairlik yaptı ve de korsanlık. Sir Walter Raleigh Tütünü pipoyla, pipoyla içen bu adam İngiliz soylularına tütün zevkini tanıttı. Sarayda elmaslarla bezeli ceket giyen bu adam savaşlarda gümüş süslemeli üniformayla dolaşırdı. Bakire kraliçe lakaplı kraliçe Elizabeth'in gözdesiydi. Bugün de aynı isimle anılan Virginia'ya yani Bakire'ye kraliçeden ötürü bu ismi veren de oydu. Kraliçe için İspanya'nın limanlarını ve kalyonlarını kuşatan ve yine kraliçe için omuzuna değen kılıçla soylu şövalyeliğe geçiş yapan oydu. Yıllar sonra yine aynı nedenlerle Londra kulesinde bir balta darbesiyle kellesi uçurulan yine o olacaktı. Elizabeth ölmüştü ve İngiltere kralı James İspanyol bir kraliçeyle evlenmek istediği için filmin kötü adamı Korsan Raleigh vatana ihanetten suçlu bulundu. Adet olduğu üzere tahnil edilmiş kafası dul eşine teslim edildi. Aynalar. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Tarihte bugün, 1888'de bugün bir Ses kaydı bulunmuş İngiliz bestekar Arthur Sullivan'ın The Lost Chord yani kaybolmuş nota. E, dünyada ilk yapılmış müzik kayıtlarından biriydi. Bu çalınmış. 1888'de bugün bir basın konferansında Thomas Edison'ın fonograf adlı makinesini tanıtımı sırasında Londra'da, İngiltere'de çalınmış. 1893'te bugün Fransa Dünyada motor ruhsatını veren ilk ülke olmuş otomobil ruhsatı ve 2001'de de Türkiye'nin siyasi hayatını derinlemesine etkileyecek önemli bir olay olmuş ve Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmuş. 14 yıl önce bugün. Evet. Bugün kutlamalar var mı bilmiyorum. Ama başka şeyler oluyor. Şimdi Türkiye'den ve dünyadan tamamen şiddet şiddette olmuş haberler var. Bir özetleyecek olursak bir kere koalisyon döndü olmuyor. Bildiğim kadarıyla öyle. Yani başarısız oldu. Son bir deneme de yapılacak herhalde Milliyetçi Hareket Partisi ile ama koalisyon meselesi kapandı. Erken seçim gündemde. Bir daha deniyor Türkiye şansını herkes bir kez daha seçime gidiliyor. Onunla ilgili epey bir koalisyon konuşmaları seçim meselelerini tabii ki şey yapacağız. Ama diğer konulara da bakalım tam anlamıyla bir iç savaşa doğru dört nala bir gidiş gözüküyor Türkiye'de de. Bunun nasıl... ile getireceğimizi bilmiyorum. Yargısız infazlar var. diye dindeki çatışmada üç, çöl, üç kişinin öldürüldüğü ve iki çocuğun öldürüldüğü ve yargısız infaz yapıldığı suçlamaları var. Bu konuda da rivayet muhtelif. Aslında koalisyonun bozulması konusunda da rivayet muhtelif. Cumhuriyet Halk Partisi bize hiç zaten bir koalisyon teklifi gelmedi deniyordum. Yani günlerden beri devam eden konuşmalarda meğerse koalisyon konuşulmamış. ama şeyde seçim hükümet önerisi gelmişti açıklandı. Evet, seçim hükümeti. Ama biz koalisyon görüşmeleri oluyor zannediyorduk bütün dünya ile beraber. En azından ben kendi hesabıma konuşayım. Sen tahmin ediyordun belki de ama Bize açıklanan oydu. Sonra Adalet ve Kalkınma Partisi hayır demiş. Öyle değil. Geçici hükümet. Biz koalisyon önerdik demiş. Cumhuriyet Halk Partisi de işte tutanaklar. Aha, aha da tutanak demiş. Olmuyor. Doğru söylemiyorsunuz demiş. Böyle bir rivayet var. Aynı şekilde bu öldürülen çocuklarla da ilgili bu bu ağrıda ölenlerin ikisinin yargısız infaz olduğunu, çocukların fırında çalıştığını ve çocuklarla hiç ilgisi şeyler, terörle hiç ilgisi olmayan iki çocuk öldüğünü söylüyorlar. Orhan Aslan ve Emrah Aydemir'in fırının deposuna odun almaya gittikleri sırada yaylim ateşinde vuruldu diye haberler var. Korkunç fotoğraflar var. Kanlar falan. Ee, ama valide Tersi bir açıklama yapıyor. Öyle değildi. Teröristi şeyleri de var. Bütün silahlarıyla plan ele geçirildiler diyor. Daha henüz bu da açığa çıkmış değil. Arkasından başka konular da var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK mevzilerini füzelerle vurdu durum var. Zap, Metin'e, Avaşin, Basyan ve Haku kamplarına. Bingöl'de mayına basan bir askerin hayatını kaybetmesi var. PKK'lılarla askerler arasında çatışma çıkması var. Beytüşşebap'ta jandarma karakoluna bomba yüklü araçla saldırı var. yüklü Bomba yüklü kamyonetin karakol kapısında infilakı var. Sürücü son anda kaçmış. Ee, ondan sonra... Şey var, Türkiye, Suriye sınırına 3 metrelik duvar kurulmakta olduğu haberleri var. Beton bloklar 2 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde, 7 ton ağırlığında. Seyyar. Seyyar. 7 ton diyorsunuz ama seyyar. Yani kaldırılıp götürülüp sınırın başka problemli bölgelerine de anında konulabiliyor. Ağır iş makineleriyle kaldırırlar, götürürler. Yol kesip kontrol yapan PKK'lıların sivil giyimli bir askeri kaçırdı. Diyarbakır'da sivil kıyafetli bir erin PKK'lılar tarafından kaçırıldığı haberi var. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi iç savaşa doğru gitmesi bir dünyada bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket olduğunda Ali Bilge geçen pazartesi günkü programında bir Bu konuda yapılmış uzun ayrıntılı bir araştırmaya dayanarak söylemişti James D. Fearen ve David D. Layton'ın ta 2003'te American Political Science Review'da yaptığı bir şey konusunda araştırmada iç savaşların ya da sivil savaşların 2000'e gelene kadar 2. Dünya Savaşı'ndan yeni bin yılın yeni yüzyılın başına kadar 127 savaş oldu iç savaş gerçekleştiğini söylüyorlar bu sayı çok çok daha arttı tabi 2000'den sonra araştırmanın yapıldığından buna karşılık devletler arasında ülkeler arasında sadece 25 savaş vermiş ve soğuk savaştan sonra da 1999'dan sonra çok arttığı da belirtiliyor Müthiş kat be kat artan ve muazzam maniyeti olan ayrıca da ekonomik maniyeti can ve diğer manevi yıkımının dışında kaybının dışında çok daha büyük şeylere yol açtığı belirtiliyor. Bir bu haberler var iç savaş meselesi var içinizi açmak için söyleyeceğiz. Bine e, bini aşmış olan gözaltı sayısı var ayrıca böyle. Bir de e, çok ciddi çevre haberlerimiz var. Çin'de e, bu kimyasal e, patlamanın depo patlamasında 50 civarında insan öldüğü galiba değil mi? Tam sayıyı hatırlamıyorum ama 40-50'ye yaklaşıyordu ve dumanlar kilometre ötelerce görülüyormuş. Zehirli dumanlar Tianjin şehrinde. ve 500 kişi hastanede o kadar güçlüymüş ki uzaydan görülmüş patlamalar ve tam bilinmiyor sebebi fakat e, bulutlar ortalığa saçılıyor ve çok büyük bir tehlikeden bahsediyor inanılmaz fotoğraflar var yani uzaktan duman zaten dumanlı şehirler ama Çin'de şimdi büsbütün böyle bir durumdan bahsediyor öbür bir büyük başka büyük Facia. gene fotoğraflarına inanılamayan, bizzat çevre koruma teşkilatının Amerika'da sebep oldu. Maden atıklarının Colorado nehrine akması sonucu inanılmaz bir dümdüz, yekpare bir sarı turuncu renk fango turuncusu. Ve şimdi Colorado ve New Mexico'ya ilaveten Utah'ta. Utah'da e, o, olanüstü hal ilan etmişler. Büyük bir çevre felaketi var. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Fakat en ilginç şeylerden bir tanesi de, bir yandan da insanlar şeyin peşinde koşuyorlar. Para. Ee, para ve aşk. E, para, aşk zaten parayı da getiriyor. Ee, yani beraberinde şey ko kovalıyorlar. Teknolojik çözümler. en güzeli de korkunç kuraklığa karşı Amerika'da Kaliforniya'da tarihin gördüğü en büyük kuraklığa karşı e, e, o yüzden miymiş? Mü, mükemmel bir şey çözüm getirmişler susuzluğa karşı baraja 96 milyon plastik top bırakılmış evet. ve barajın üstü su simsiyah siyah top. renkli zaten plastik topla kaplamışlar artık susuzluk ve kuraklık olmayacak. ben videoyu izlemiştim ama altındaki yazıyı okuma gereksinim gö Duymamıştım böyle muhteşem bir tablo karşısında Koskocaman dolu koz e, kocaman gölü pardon e, plastik milyonlarca plastik topla dolduruyorlardı bir kamyondan bırakılıyor aşağıya böyle diye gidiyordu evet bu şekilde olduğu zaman ne olacakmış peki e hiç tamamen kurumayacak e, e, mıymış hayır buharlaşmayı yüzde seksen beş ila doksan arasında yani neredeyse tamamen önleyecek diyor hmm. Toplar ayrıca bak bu güzelliği var bunun. Bir kere büyük tasarruf oluyor. Çünkü çok ucuza mal oluyormuş. 36 cent. Sen bile alabilirsin istediğin kadar. Tek yani. topu. bir topu. Ben alabilirmişim evet. Aa, sonra buharlaşmayı yüzde 85 ila 90 arasında yani neredeyse tamamen önleyecek diyor. Toplar ayrıca, ayrıca başka faydası var. <gülüyor> ...toz, kimyasal maddeler... ...ve yabani hayvanlar gibi... ...dış etkenlere karşı da koruyacakmış. Yani hayvanların da gelmesini önlüyor... ...tabii su içmeye falan geliyor ya hayvanlar. Evet. Tabii içemeyecekler bu durumda. Ee, o yaban hayvanlarını... ...vahşi hayvanlardan da koruyor... ...Göl Barajı'nı Hı. düşün... ...ne kadar iyi. Kirlenmeyi de azaltacak diyor. Haber aynen böyle. Do DHA'dan Doğan Haber Ajansı... suyu toz kimyasal maddeler ve yabani hayvanlar gibi dış etkenlerden koruyacak diyor. Yani mesela kimyasal kendisi kimyasal bir madde zaten. Evet. Şey izlemiş miydiniz siz Matrix'i izlemiş miydiniz Matrix filmini? İzlemiştim. O filmin bir de hemen öncesi var. İnsanlar robotlarla savaşıyorlar. Bir Robotların bir bilinci ortaya çıkıyor. Bilinçle beraber örgütleniyorlar ve insanlara karşı bir savaşa giriyorlar. İnsanlar ondan sonra şey diye düşünüyor. Biz bu robotları nasıl yenebiliriz diye düşünüyorlar. Ardından gökyüzünü aynen bu toplar gibi kara bir bulutla kaplayalım diyorlar. Ve bütün gökyüzünü kaplıyorlar. Ardından dünyadaki yaşam bitiyor. Aşağıya doğru kaçmaya başlıyorlar. Yani bu tip sistemlerde olduğu gibi. Kurgusal olarak da, gerçekte de bütün ekosistemi bitirecek teknolojik buluşlarla karşı karşıya kalabiliyor insan çoğu zaman da. Yeter ki e, petro şirketlerini ve e, enerji şirketlerini ve hayvancılık şirketlerini e, katıyan kontrol etmesinler de her şeyi yapabilirler. Susuzda sebep olan bu iki şirket. İşte Bir iki tür şirket. Aynı şey gökyüzüne de yapabilirler. Yapılıyor Korkmak zaten. Lazım. Düşünülüyor. Hayır düşünülüyor. Hayat sanatı taklit ediyor tabii ki. Hı. E, Naomi Klein son kitabında Britanya'nın en eski bilim kuruluşundan yani Newton'ın finan üyesi olduğu bilim konseyinin şatolarda yapılan toplantılarda güneşi nasıl karartırızı konuşuyorlar. Köste karşı gölgeleriz diye. Yani şirketlere bir şey getirmek yerine, regülasyon onu yapamıyorlar. Güneşi, güneşi karartıyorlar. Bir de gölleri tatlısların üzerine tat, toplar döküyorlar. Toplar döküyorlar ama tamamen kaplanmış. Yani simsiyah, asfalt gibi olmuş, çok güzel olmuş. Bravo. Ben de tebrik ediyorum. Peki Türümüzde bir. Türümüzde gurur duymalıyız. Bir bir sorun var. Buyurun. Bu toplar ne olacak? Hep orada mı kalacak? Ya bir de şey top da değil. Kolay kolay alması mümkün olmayan patlayan vesaire gibi top da değil. Duruyor. Bir plastik bildiğiniz petrolümden yapılan plastik toplar. Orada duracaklar. Duracak Test da. aşaması. Bir de bunun okyanus versiyonusunun. Ayrıca sizin de öyle bir şeyiniz yok muydu? Flexiglasla kaplatalım boğaz evet. söküsünü diye. Bakın ilk aşaması. Ama ben siyah rengi beğenmedim. Sizinki için daha şeffaf olması lazım. Tabii. E, şeffaf ben şeffaf... güneş... Evet işte öyle i̇şte bir öyle sorun bir problem var. var. Ben ama kesinlikle şeffaflıktan yanayım. Boğaz, boğazın üstünü tümüyle flexiglasla kapalı. Arabaları oradan geçireceğiz. Belki siyah yaparız da böyle açıp kapama şeyi yaparız. Penceresi yaparız. Aç orasında. kapa kapa aç. için olmaz mı? <gülüyor> Ama en çok şeyi sevdim ben. Los Angeles Times'in haberi e, e, bayağı belediye başkanı açmış e, kutlama ayin yapmış yani tören yapmış. İşte işte çağımızın so çözümü i̇şte diye. İşte zeka. İşte zeka. Silmar barajına 96 milyon siyah polietilen top bırakmış. Polietilenmiş. Çok güzel olmuş. Her biri 36 sent ama her şeyi önün. Alıyormuş da ya. Evet. 36 sent de az para değil. Ay, 36 mı? Para peşinde. koy 36 dolar demedik. 36 e, tamam ama milyonlarca cent... top var. Bir tane zaten 36 dolar olsa, <gülüyor> <gülüyor> bırakın kuruşun dünya. <gülüyor> Şimdi, e, peki bu topları oradan artık almayacaklar. Fakat bir, mesela Marmara Denizi'nin üstünü de kaplamayan ediyorsun Şöyle bu toplarını. Şöyle şeyler oluyor ya, böyle mahsul çok fazla çıktığı zaman Türkiye'de ya da genel bir politika ürünü olarak çocuklara dağıtılıyor. Çok fazla üzüm var, Kur, üzüm kurusu çocuklara dağıtın. Evet. fındık bol, fındık çocuklara dağıtın. Aynı şekilde bu da yapılabilir. Top bol, dağıtın çocuklar oynatınlar sokakta. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Boğaza da bütün döşenebilir aslında. Hatta şöyle ne bir şey de yapılabilir. Çocuklara dağıtmasınlar. Çocuklara bakın insan türü neler yapabilecek kadar <gülüyor> güce sahip. Bunları yapabilecek kadar zekaya, zekaya sahip. Evet. Aynı şekilde. Gelin görün ve bunun hatırası olarak bir topu evinize götürün diye bütün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuklara ufak bir gezi. ilkokul çocukları çözünürlük gezi yapınlar. İlham ya. kaynağı olsunlar. Buradaki okul çocukları ne olacak? Onların... Onlar işte... Can ortada kaldılar mi? CHP ve AKP'nin eğitim politikaları <gülüyor> konusunda anlaşamamaları yüzünden ortada kalmış durumdalar. Olsun biz göndeririz burs veririz onlara gidip birer siyah top alıp dönsünler. Haydi seçim ediyor. Barry Commoner'ı biliyor musun sen? Hayır efendim kimdir o? Ekolojinin dört yasası var Barry commona göre. E, bu şimdi toplar her şey mutlaka bir yere gitmek zorundadır diyor. Dört yasası var ekolojinin. Yani atık ürünlerin ortadan kaldırılabileceği fikri bir masaldan, kuruntudan ibarettir diyor. Ne diyorsun bu işe? Yani bu toplardan kurtulmanın imkanı yok artık. Evet. <gülüyor> bir de her şey her şeye bağlıdır. Bütün yaşayan varlıklar için tek bir biyosfer vardır ve birini etkileyen tümünü etkiler demiş. Deli mi bu adam? Neler söylemiş? Neydi? Her, yazayım bunu. Her şey mutlaka bir yere gitmek zorundadır. Evet, her şey mutlaka bir yere gitmek zorundadır. Müzadenizle buradan Türkiye'de aranan ve hakkında yakalama kararı çıkın çıktığı öğrendikten 12 saat sonra yurt dışına kaçan Zekeriya Özün haberine geçmek istiyorum. Kendisini önce Gürcistan'da, ardından Erivan'da ve en son olarak da Almanya'da olduğu öğrenilmiş. Almanya'da. Evet. Ergenekon davasında gazeteci Tunca Özkan'ın avukatlığını yapan Ahmet Çökertoğlu savcıların kaçmasına göz yumuldu iddiasıyla gündeme gelmiş. Her şey ve mutlaka. herkes mutlaka bir yere gitmek zorundadır. Peki Berge son yasasında iki yasası daha var. Birisi bedava yemek diye bir şey yoktur diyor. Beleş yoktur. Ay, tamam. Doğal dünyada her kazanımın bir bedeli vardır ve eninde sonunda bütün borçlar ödenir. Denklemin her iki yanı eşit ve dengede olmadı. Tamam tamam biliyorum ben. biliyorum. <gülüyor> Mantıklı buldum, değil mi? Buldum buldum. O, o, o konuya da uygun bir tane şey vardı demeç vardı. Ne diyordu? Bence bu haftanın sözüydü. Ve utanmadan sıkılmadan şunu söyleyebiliyorlar. Barajlar sebebiyle bunda dindar geçinenler diyorlar ya. Allah'ın verdiği yağmurdan nasıl nakit alırsınız diye soruyorlarmış. Eyvallah Allah'ın verdiği yağmur. Bu barajlar olmasa nereye gider? Toprağa gider. Ne olur? Dere olur, nehir olur, denize gider. Diye sormuş. Her şeyin gitmesi gereken bir yer. Evet. Ama on... bu barajların bir maliyeti yok mu? Ki bunlar yüz milyonlarca lira maliyeti olan barajlar olduğunda aynı şekilde dile getirmişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Örnek olabilir mi? Tekrar okuyabilir misin? Hangisini? İkincisini. Ee, ben... Her şeyin bir bedeli vardır değil miydi? Hmm. Üç müydü? Bedava yemek diye bir şey yoktur. İşte. Doğal dünyada her kazanımın bir bedeli vardır ve eninde sonunda bütün borçlar ödenir. Deklemin her iki yanı eşit ve dengede olmak zorundadır diyor. Bir de üç son maddesi var. Açık kitaptan okuyorum bunları. En iyisi doğa en iyisini doğabilir. İnsanlar bak burası da seveceksin. İnsanlar doğayı düzeltmek için teknolojiyi kullanmaya kalktılar. Ama doğal bir sistemde böyle bir değişim büyük olasılıkla o sistemi tahrip edecektir. <gülüyor> bir de şaşkınlıkta soruluyor ya eyvallah Allah'ım verdi yani bu barajlar olmasan nereye gider? Toprağa gider. Ne olur? Nehir olur? Dere olur. Denize gider. Sanki milyonlarca yıldır farklı bir şey oluyor ve milyonlarca yıldır olan yani çünkü... bu şey insanlar bilmiyormuş gibi. ve tane tane anlatmaya çalışıyorsunuz ardından da gelen alkışlarla. Şeşkin şarkısını da çalabilirdik şey. Yani Türk Halkının ünlü şarkılarından biri Şeşkin. Başka bir şey daha söyleyeceğim ben. Çok önemli bir şeyle kapatalım bugünkü ilk yarım saati. Nereye gidiyor diyorsun ya. Sen hep soruyordun. Yavdalla da konuşuyordunuz. Ben biliyorum. Şeyde, Selahattin de konuşuyordu. Bu hafriyat nereye gidiyor? Molozlar mı? Molozlar. Hafriyat çık inşaatlardan. Bunca inşaat yapılıyor. Deplere doldururlar. Ya, cezaevinden kaçmaya çalışanlar ondan sonra bahçeye giderler. Paçalarının aşağısına atarlar. Biz evet. öyle yapıyorlar müteahhitlerin inşaat işlerini falan evet, ya, yol Yanıldığınız yolculuk. ortaya çıktı. Bilmiyormuş. Evet, Marmara Denizi'ne atılıyormuş hepsi. Ortasına mı? Evet, ortasında ve kıyı uzamış kıyılar. atılan molozlardan e, özel haber vardı dün e, Zaman Gazetesi'nde. İnanılmaz bir haber. Sevde Nur Tunç imzasıyla. İnşaatlardan çıkan tonlarca hafriyat Marmara Denizi'ne atılmış, ortaya çıkmış. Sen halbuki atılmamıştı e diyorsun, değil mi? Yani ben şehir kısmını takip edebilmiştim. Bu yeni kapıdaki miting alanı da böyle yapılmamış mıydı? Dogu. Evet. Ama bunlar denizin dibini uzatıyorlar. Günde 15 bin metreküp inşaat atığı çıkıyormuş, 15 ton. Bu molozlar gemilerle denize bırakılıyormuş ama gece. Gece mi? Evet. Ha o zaman tamam. Kimse görmedi. Evet, o zaman. zaman tam o zaman. Ee, ve Tuzda su ürünleri kooperatif başkanı demiş ki tuzlu da her yer hafriyat. Balıkların doğacak, doğuracak yeri kalmadı demiş. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri de hafriyatın deniz dibinde yumurta ve larvaları tah tahrip ederek balık sayısını azaltacağını, denizin içindeki hayatı mahvedeceğini söylemiş. Ne diyorsun ya? El yapımı resifler işte. Hı? Bir yandan resifler yok, yok ediyoruz. Mercan kayalıklarını yok ediyoruz Avustralya civarında. E, Great Barrier Reef'i ortadan kaldırma çabaları sürüyor insan türünün. Onun yerine böyle e, Türk usulü de çabalarla beraber Denizcan'ın yaşamına katkıda bulunmak için çalışıyorlar demek ki. Olamaz evet. mı? Pek başarılı olamıyorlar. Balıklar sevmemiş gibi duruyor ama <gülüyor> evet, yani deniyorlar ama, şanslarına. Ama balıklara da yeterince danışmamış olabilirler tabii. Denize molozların dökülmesi en büyük çevre suçu demişler. Şimdi demiş ki mesela İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Erdoğan Kartal'da denize... ...dökülmemesi gerekir hafriyat. Peki nereye dökülecek o zaman? Hı? Plastik toplara mı... ...dönüştürülüp göllere mi... ...bırakacağız? Ne yapacağız yani? Gemiler mesafeyi... ...uzatmamak için 12 metre derinlikte... ...bırakıyorlarmış. Kağıt, naylon... ...belki 100 senede doğadan gidiyor ama... ...bu hafriyat denizden gitmiyor. Denizin içinde dolguyla birlikte... ...kirlilik gibi 2 milyon hektar... ...deniz doldurulmuş. 2 milyon hektar... ...ve... Denizdeki biyolojik zenginliğe darbe vuran balık yataklarını ve göç yollarını bozuyor. Avlanma kapasiteleri de düşüyor demiş ve sadece İstanbul kıyılarımız yaşasın 11 kilometre daha uzamış. Daha ne istiyorlar ya? İmara açılmış mı? Kara Kara kazanılıyor. İmara açılacak tabii. Dolguda. Uydulardan görüyoruz. Dolgu yaptıkları yerleri imara uğraşacaklarsa kötü bir haberim var. Hemen oradan gidip arazi kapatırız diye düşünenler varsa... Yapımı tartışma ve deniz doldurularak inşa edilen e, yeni kapı miting alanında dikilen fidanlar yaz başında yaprak dökmüş. Kalan pek çok ağaç ise kurumaya yüz tutmuş. Tut, tutmuyormuş. Fark etmez. Plastik, siyah plastikle kaplı, hepsi Plastik ağaçlarla mı? Getirteceğiz. Plastik, siyah plastik ağaçlarla. Nasıl fikir? Evet olabilir. Peki şimdi e, bir ara verelim. Şey demiş, aradan sonra çalacağımız parçayı da şimdiden anons edeyim ben. Yani Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu severek ayrılmışlar. Çok sohbetler, entelektüel tavırlar medeniymiş. Ayrılır ayrılmaz yapmadık etmedikler başlasa da. Evet, ama bu medeni ilişkidir evet. demişler. Yani açık ilkeli ve şeffaf yürümüş şeffaflık taraflar özlediğimiz açısından özlediğimiz şeyler. Özledim sahalarda görmek istedirdiğimiz bir gözlerini patlatan görmeyi özlediğimiz. Çok güzel olmuş fakat e, erken seçim tek ihtimal e, demiş Ahmet. Davutoğlu. Bahçeli hazırız demiş tamam. Davutoğlu böyle demiş. Ee, biz de şimdi Müzeyyen senardan bir şey çalarak devam edeceğiz birazdan. Ama şarkının adını söylemeyeceğim. Sürpriz olsun. Ara verdikten sonra dinleyiciler merakta kalsınlar birazcık. Hoşluk olsun diye. Açık Gazete. <Gülüyor> bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? E, bu e, şeyin bu besteyi şeyden e, esinlenerek çaldık. E, kaptanımız yani şu anda geçici hükümetin başında bundan Davutoğlu her ne kadar severek ayrılmışsa da sohbetler entelektüel, tavırlar medeni imişse de. ...erken seçim tek ihtimal dedi... ...halbuki bir ihtimal daha var... ...o da ölmek mi dersin diye de sorabilirdik... ...yani çok geniş açıklamalar yapmış... ...bana sorarsan... ...millet... ...yani herkese şükranlarını... ...ve takdirlerini vermiş... ...ülkenin huzuru ve güvenliği için... ...büyük gayret sarf eden askerlere... ...polislere... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyet birimlerine takdirlerini ve şehirle sunmuş şehitlerimize de rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum dedikten sonra millet size ödev verir, millete görev verilmez. Dolayısıyla seçimlerin çıkardığı tablo bize verilen ödevlerin değerlendirmesini zorunlu kılan birçok konuyu barındırmıştır diyor Davutoğlu. Ve millete sen hata yaptın bunu tekrar düşün demeden önce milletin görevini doğru idrak etmek gerekir diye çok yoğun bir değerlendirme sürecinden geçtik olmadı demiş. Peki ama bundan sonra olacağını nereden biliyoruz? Seçimlerden sonra mı? Yeni seçimden sonra ya da gene aynı şey çıkarsa ne olacak? Böyle bir döngüye girebilir miyiz? 3 yani ayda bir seçim açısından. olarak mı? Yani üç olmasa da haziran 5. Beş. Beş, beş, beş ayda bir. Ama şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bunu daha önce dile getirmiştim. Bir seçimin maliyeti bir aday için tam yüz bin liraya patlıyormuş. Hadi ortalama yüz bin lira diyelim. Sürekli adaylar yüz bin lira cebinden harcamak zorunda mı? Niye kimse onları düşünmüyor? Bankalardan kredi çekip kredi çekip nasıl ödemeye çalışıyor bu insanlar? Kimsenin haberi yok tabi. Cebinden ödemesi ki daha fazla milletvekili biz ödeyelim. 100.000 lira yaptı. 100 bin lira çektiğini düşün bankada. Erken Çok seçimin para. maliyetine pe peki para konuşmak istiyorsun. Ben sana söyleyeyim. Evet, en Hazineden siyasi partilere aktarılacak para ve adayların harcamalarıyla birlikte rakam fazla bir şey değil. 2 milyar Türk lirası yani. Ya, iyi tamam o zaman. Yani e, Hükümetin kurulamadığı yönde haberlerin yayılmasıyla birlikte ilk tepki dolar ve borsa cephesinden gelmiş. Dolar gelmiş geçmiş en yüksek seviyesine çıkmış. Tarihi bir rekor kırmış. 2.82 Türk lirası olmuş. Bir, bir Amerikan doları 2 lira 82 Türk lira ve kuruşu olmuş. Borsa 77 bin civarına gerilemiş. Peki eee Hazineye yükünü verelim. 760 milyon lira olarak hesaplanıyormuş. Hmm. Hürriyetteki haber. Kasım ve Mart aylarında yapılması beklenen ve Kasım veya Mart'ta erken seçimi ilk yükü hazineye. Bu bizim hazinemize. <gülüyor> hepimizin. New York Üniversitesi'nden bu konularda ders veren doçent Doktor Selçuk Şir'in erken seçim maliyetine ilişkin bir Açıklamalar yapmış Şehriban Oğhan'ın sorularını ve 2 milyar lirayı aşar demiş hesap ettik demiş. Ne diyorsun buna? Çalışanlar da var bu konuyla alakalı. Mesela aynı gün içerisinde gelen iki haber var. Biri Muğla'dan. Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla tutuklanan e, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edilmiş. Zanlar para basıyorlarmış. Diğeri ise daha uzak bir coğrafyadan Samsun'dan. Samsun'da düzenlenen sahte para operasyonda üç kişi yakalanmış. Ee, bu insanların üzerinde 470 adet 20 TL'lik e, farklı serilerde sahte para yakalanmış. İnsanlar da çözümünü buluyorlar gördüğünüz üzere. Bir de e, çok ciddi e, Aynı gün içerisinde. haftalardır e, çeşitli gazetelerde çıkıyor fazla özetleme fırsatı bulamadık ama kredi borçları çok yükselmiyormuş toplamda ee, insanların ciddi bir rakama ulaştığı da söylenebiliyor ama ne yapalım yani. Böyle. Buldum var De detay ister misiniz konu? Ee, konu lütfen konu. çok ufak bir şey. Kredi kartı ve tüketici kredilerinde batığında artış varmış batıklarda. Hı. Ödenmeyen borç rakamı son son yılın en yüksek seviyesine çıkmış. Bu yılın ilk 6 ayında 42 milyar liralık borç bankaların takibine girmiş. Evet. Ama önemli olan bunlar değil Önemli olan nedir? Önemli olan e, Sohbetlerin entelektüel Tavırların medeni olması ve Severek ayrılmak Bir, Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Kafamda 3-4 alternatif daha var Demiş Davutoğlu ama inandırıcı mı bilmiyorum Eskilerin dediği gibi üzerinde uyumakta Fayda var demiş Eskiler üzerinde uyumakta fayda var mı Dermiş <gülüyor> Öyle mi? Diyolarmış. üzerinde uyumakta fayda var diye bir özdeyiş mi varmış? Evet, eskilerin dediği gibi. Nasıl yerlerde kullanıyorsunuz? Benden daha eski olduğunuz için sizin cevap vermeniz lazım bu soruya. Ben batı kültürüne aşina olan biri olduğum için, batı yani. yüzü batıya dönük bir entelektüel yani olduğum için söyleyeyim. Bu İngilizceden tercüme kokuyor. Let's sleep over it derler hani. Yani biz ben atalarımızda Osmanlı'da Türklerde rastlamadığımı itiraf edeyim. Boş bulduğun yerleş ama Davutoğlu şey <gülüyor> Davutoğlu biliyordur belki son derece düzeyli bir tartışma geçmiş. Ee, yani istikşafi filan gibi laflar da kullanılıyordu yani ya, böyle görüşmeler filan keşif vaziyetleri olmamış. ama sohbetlerin entelektüel tavırların medeni olması insanı tabii çok tahassürle dolduruyor göz yaşlarında oluyor insanın içinde yani aynı partinin e, bu özel güvenlik yasası çıkmadan önce meclis oturumlarında yaptığı kavgaları hatırlarsınız birbirlerini merdivenlerden atıyorlardı gözler patlıyordu burunlar evet. kırılıyordu falan onların hepsi gitti artık medeniyet geldi <gülüyor> evet süksafiy <gülüyor> bir medeniyete ulaştı <gülüyor> E alışkanlığı diye birbirlerine patlatıyorlar mıdır acaba? <gülüyor> Fakat şu oldu e, ne oldu tam ortada anlaşılamadı. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla e, şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yani Cumhuriyet Halk partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin açıklamaları arasında bir fark var. Şimdi şöyle Anlaşamadık severek ayrıldık diyorlar ama Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da bir açıklama yapıyor diyor ki e, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım önemli bir gün demişti 7 Haziran'da seçimler yapıldı vesaire geriye ne kalıyor koalisyon biz sorumluluğumuzun gereği olarak parti meclisini topladık oy kaybetmeye hazırız dedik Davutoğlu ise bize iki öneri getirdi diyor. Ne diyorsun buna? Seçim hükümeti veya azınlık hükümeti. Yani bir koalisyon getirmedi diyor. Ee, yani böyle bir durum. Seçim hükümeti önerisi. Üç ay içinde bunları yaptıktan sonra seçime gidelim. Bunlar Merkez Yürütme Kurulu'nun aldığı karara uygun değil demiş. Türkiye tarihi fırsatı kaçırdı. Ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın diyor. Şimdi buna karşılık merak ettiğim bir şey var. Ee, bu teklifi ilk oturmasaya oturdukları zaman mı söylemişler yoksa en sonunda ya bu kadar konuştuk ama bizim kafamızda iki fikir var ya azınlık hükümeti ya da seçim hükümeti olur, hadi ikisinden birini şey yapalım dedik ya. ama son anda mı söylemiz? Işte. şafi dedik olur mu hiç öyle şey ya bistik evet, yani böyle arada labirentlerinde zihnin Kıvrak, ve dans. beynin evet oh, e, keşif hmm. AK Parti kaynaklarıysa hayır demişler böyle de olmadı şimdi karar vereceğiz olamaz olamaz süre süreli Reform hükümeti teklif edilmiş... ...bu istikşafi görüşmelerde. Üç aylık seçim hükümeti... ...teklif etmedik... ...süreli reform hükümeti teklif ettik demiş. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin ye ise... ...dört yıl için bir koalisyon hükümeti... ...kurulması yönünde ısrarda bulunduğu... ...belirtilmiş. Süreli bir reform hükümetinin... ...kurulması gerektiği görüşü savunulmuş ve... Da ...taraflar dağılmış. Fakat... Cumhuriyet Halk Partisi'nden buna da bir cevap gelmiş tutanakla ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Haluk Koç CNN Türk'ün yayınında Dert ve Kalkınma Partisi'nin 3 aylık hükümet önerisini kendisinin tuttuğu tutanaktan şöyle aktarmış bizim 4 yıllık koalisyon önerimize başbakan sürekli bir hükümet önerisiyle karşılık verince süreli bir hükümet özür dilerim hı hı. düzeltirim hı hı. Genel başkanımız süresi belli olmayan bir hükümetle reform yapılamayacağını söylemiş ki bana haklı görünüyor. Süreli, süresi belli olmayan bir hükümetle reform yapılmaz. Bunun üzerine başbakan ne demiş? Üç ay sorumluluk almayışınızı anlayışla karşılıyorum demiş. Bu doğrudan başbakanın cümlesidir demiş. Şimdi Haluk Koç'un da şeyi bu. Hangisi doğru söylüyor? İkisi de. Bence de öyle. Ve bence sen de doğru söylüyorsun. Ee, bir soru sorabilir miyim? Şimdi bu erken seçime geçildiği takdirde 3 dönem kuralı ne olacak? Ne 3 dönem kuralı? Yani, bitti onlar. Bitin, nasıl bitti? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin temel yapı taşlarından bir tanesi bu kural değil mi? Değiştirirler. İstikşafi görüşmeler yapılır. Tekrar ve Bülent yayın... Arınç. Ha, demek Bülent Arınç. Meclisten o yüzden gitmiyor. Evet. Hmm. Benim e, kesin adayım zaten. Ben Davutoğlu'nu istemiyorum. Arıncı istiyorum. Bunu ilk defa çıkıyorum burada. Komutan, şey olarak başkomutan değil. Başkomutan Cumhurbaşkanı diyor. Başbakan. Başbakan. Hı hı. Komutan olacak vasıflara sahip bir insan açıkçası. E, o daha sonra. İnşallah. Üç dönem kuralı bitti. Bu arada da e, Halkların Demokratik Partisi HDP seçim startını vermiş ve e, bu koalisyon görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması erken seçimi neredeyse tek seçenek haline getirdi denince... En güçlü ihtimal, tek ihtimal erken seçim deyince HDP'nin kurumsal Twitter hesabından paylaşım gelmiş, seni yine başkan yaptırmayacağız <gülüyor> demişler ve hemen trend topic olmuş yani gene gündem olmuş. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak açılan seni yine başkan yaptırmayacağız etiketi kısa süre içinde Twitter'da en çok konuşulan konulardan biri olmuş buna mukabil ben de varım ben de varım diyen birisi var kimdir o? Milliyetçi Hareket Partisi ve Aa, Genel evet, Başkanı evet, evet, tamam. biz de görüşeceğiz diyor ne diyorsun buna peki? duruşunu bozmayan bir lider İşte Devlet Bahçeli'nin koalisyon cevabı. Ne demiş? Demiş ki... Milliyetçi Hareket Partisi AKP ile görüşme... AKP dediğiniz için zaten bu koalisyon baştan olmaz. Önceden bilirdim. <gülüyor> <gülüyor> kavga, i̇lk kavga... Neyse. AKP ile görüşmeye daha önceki şartları saklı ve baki kalmak kaydıyla açıktır. Fakat önce... <gülüyor> Görüşmeleri sayında... açacağız diyor yani. Evet. Fakat önce Sayın Davutoğlu'ndan bağımsız tavır beklemek ve sarayın yönlendirmesine sırtını döndüğünü tam manasıyla görmek en tabii ve en haklı beklentimizdir. İkinci offside, saraya sırtını dönmesini beklemek. Parti olarak azınlık hükümeti veya seçim hükümeti formüllerine kapalı duruşumuz bozulmamıştır. Üçüncü yanlış hareket, CHP ile böyle bir şey yapmadıklarını Söyledikten sonra MHP'yle aynı şeyleri yaptığı zaman insanlar bu işin altında bir bit vardır diye düşünmeye başlayacaklar. Savaş hazırlığı falan. Peki diye. gene aynı tamamen aynı diyelim. Ya da bir puan daha fazla aldı bir parti öbürü de bir puan eksik aldı. Ne olacak o zaman? Bak ne olacağını ben sana söyleyeyim. Yani şey Ama şey aynı değil mi? Ee, meclisteki parti sayısı aynı. Aynı. Aynı. %41 al, e, almış bir parti olarak bize iktidar şansı tanımaları lazım diyen kim? Mehmet Metiner. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili. Doğru bildin. E, yani bu da çok iyi bir e, istikşafi durum doğrusu istersen. Ben bunu yeni keşfettim. Yani Bugün gazetesi yazarı Nazlı Azıcak Erdoğan'ın 45 günlük süreyi esnetme etkim yok yönündeki ifadeleri anayasaya uygun değil demiş. Mutlaka Kılıçdaroğlu'nu görevlendirmesi lazım. Tayyip Erdoğan bunu deklare etmişti. Esnetemem anayasaya göre bunlar lafı güzaf diyor. Anayasa 45 günlük süreci mecburi olarak göstermiyor. Her türlü ihtimali değerlendireceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi kendine göre temaslarda bulunacak. Belki Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaşma sağlayabilir, ikna edebilir diyor. Anayasal çerçeveyi çizmiş. Ama e, AKP Milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Metiner öyle demiyor. Biz %41 oy almış bir partiiz. Bize iktidar şansı tanımaları lazım demiş. O zamana kadar hiç tanımayan iktidar şansını bu sefer de evet. Bu sefer kesin tanınması lazım. Peki o zaman görü çok görülmemeli adet mi Kalkınma Partisi'nde? Doğru. Ben de aynı fikirdeyim ama yüzde mesela e, %26 oy almış bir partiye niye iktidar şansı tanınmasın? Çünkü %26 aldıkları için. Hı -hı. Evet. Doğru. Metiner de demiş ki bu ülke senin sandığın gibi diyor can. Çocuk oyuncağı değil. <gülüyor> Sayın Bahçeli'ye bunu yakıştıramıyorum. İçimdeki ses sanki son tahlilde tehlikeli viraja girilmeden önce Bahçeli'nin buna dur diyeceği kanaatindeyim, demiş. Herkes bir tehlikeli virajdan bahsediyor. Biz de yayına başlarken iç savaşla başlamıştık. Girmiştik. Evet. Şimdi koalisyon e, görüşmelerinden bahsediyoruz. Galiba bir de kan, e, gözyaşı ve patlama haberleriyle son, ikinci yarım saatin son dakikalarına gireceğiz. Evet, şimdi özellikle e, şeyden bahsettiğim çok ciddi bir durum var. Mesela Türk Silahlı Kuvvetleri PKK mevzilerini sınıra konuşlandırdı e, füzelerle ev vurmuş füzeler ZAP, Metin Avaşin, Basyan ve Hakur kamplarına yollanmış. Durum bu. Yani fevkalade korkunç durumlar var. Ee, her taraf kan revan içinde bir Irak mesela. Felluce kadın doğum hastanesine 3 varil bombasıyla saldırı düzenlemiş rejim kuvveti, rejim e, hükümete bağlı helikopterler. Aralı, yani Saldırıda kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi ölmüş, 30 kişi yaralanmış. Kadın doğum hastanesine varil bombası atmışlar. Irak'ta, Felluce'de. Evet. Daha ne kötü olabilir ki? Kim atıyor bunu? Vali bomba satan evet. O coğrafyalarda sadece hükümet güçlerinin elinde şeyler var. Helikopterler evet. ve hava Doğru. saldırı araçları var. Bir, bir öncesinde de IŞİD'in elliden fazla insanı paramparça etmesi haberini vermiştik. Bir gün önce yani. bir şey. Sadr mahallesinde, Bağdat'ta. Evet, Şiilerin mahallesinde, Bağdat pazarında. Bunun cevabı olsa gerek bu. Ee, bu arada... Şimdi hep her konuda ikili rivayet gibi mesela şey Dışişleri Bakanı reddetti şeyi incirlik üstünden hava saldırısı Amerikan savaş uçaklarıyla yapılmadı diyor ama Amerikan'ın bizzat kendisi bunun yapıldığını söyledi şimdi burada kimin doğru kimin yanlış söylediğini bilme imkan yok. Ama ondan önce de güvenli bölge yapılacak açıklaması geldi Sinirli olduğundan. Evet, o, o, da yalanlandı o da Amerika, Amerika Birleşik Devletleri evet. tarafına yalanlandı. Kimin bu de, sefer işte Türkiye tarafına yalanlanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklaması. Şimdi sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin yaptığı bir başka açıklama yalanlanması. Doğru. Peki bu arada bir de çok önemli bir haber daha var. Bütün bu kan, kanravan vaziyetleri sırasında. Yemen'de işte e, beş kişiyi öldürmüş Amerikan drone saldırıları onlar da devam ediyor. Savaştan insansız. önce de vardı o saldırılar aynı, yine aynı kaldığı yerden devam ediyor demek ki. Evet. El-Kaide militanları olarak nitelendiriliyor bu kişiler yine. Tabii. Hı. E, yani Hı. militan oldu. Evet evet El-Kaide ama adı başka. Arap Yarımadası'ndaki El-Kaide o örgütün adı biraz değişiklik var yani. Peki bu stadyum savaşları ne olacak? Ensaru Şeria o örgütün ismi hmm. hangi stadyum savaşları göçmenlerin doldurulduğu evet. stadyumlar mı dün bir video yayınlandı gördünüz mü onu hayır Yunanistan sahil güvenlik botlarından bir tanesi göçmenlerin bulunduğu zodyakı zıpkınlayarak denizin ortasında bırakıp gidiyor. Aa, evet onun haberini okudum. Sonra Türkiye'yi evet Türkiye kurtarı dediğiniz şey balıkçılar. Türkiye kral suları içinde olduğunu söylenen Balıkçılar onu dile getiriyor videonun içerisinde. Gidiyorlar. Ha Türk kuvvetleri değil yani balıkçılar. Balıkçılar kurtarı. geliyor. İlk önce onlar kurtarıyor ardından sahil güvenlik hmm. işte o, o askerler gelip yardımcı oluyor. Şimdi... Ama herkesin gözü önünde yani video kayıtları da var. Zıpkınla ellerindeki zıpkınla sahil güvenlik botu Yunanistan sahil güvenlik botu mültecilerin denizi ortasında içinde bulundukları zod dikt zod patlatıyorlar. E peki ama yani şey de çok acayip, Kos bu da Siriza hükümeti değil mi bunu yapan da yani Siriza hükümetine bağlı sol bir hükümet sosyal demokrat olduğunu varsayabiliriz. Peki Kos adasında da aynı Siriza hükümetinin Denetiminde Binden fazla Bin kadar diyelim Mülteci var orada Orada da Yunanistan, Yunanca'da da Grekçe'de Kaçak göçmen mi deniyor acaba Medyada bilmiyorum e, illegal Göçmen falan diyorlardır belki de e, Yiyecek Verilmiyor ve çok az su Veriliyor ya böyle bir şey Böyle bir haber çıkıyor Bin ...kişi Kos Adası'ndaki... ...stadyuma kapatıldı güneşin altında ...ve çok az su... ...ve hiç yiyecek verilmeden... ...çok az su verilerek böyle bir durumdan... ...bahsediyoruz ve bu, bu bilgileri... ...veren de... ...şey yani... ...sahneyi anlatan bu akıl almaz sahneyi anlatan da... ...sıradan bir şey değil sınır tanımayan... ...doktorların koordinatörü... Orfanou Dakis ...yani... ...hala yiyecek yok diyor... ...biraz bisküvi ve bebekler için süt o kadar... Yani ...bundan bahsediyoruz ki... <gülüyor> ...şaka değil bu yani... ...Medsen San Frontier... ...yani sınır tanımayan doktorlar... ...yardım etmeye çalışıyor ama... ...akıl almaz bir durum var içeride diyor... ...çok gerilim var... ...herkes bekliyor ve an niye buraya tıkıldık... ...anlamıyorlar ve kimse ne kadar... ...kalacaklarını bilmiyorlar... Yani ...resmi açıklama bu... Yani ...bu konulara bakan... sınır tanımayan doktorlar gibi çok önemli bir kuruluş böyle ee, bunu da verdik bu İzmir'e sokulmayacakmış artık yine stadyum üzerinden çözeceklermiş evet stadyum üzerinden çözecek yol, yol şeylerini tutmuşlar bütün o da güzel İzmir'de mültecilere markaj diye vermiş Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi. Çok iyi bilir. Suriyeli'nin toplanma merkezi haline gelen İzmir'de valilik göçmen akınına karşı kent girişlerinde kontrol noktaları kurmaya başlamış. Evet kontrol. Suriyeliysen giremiyorsun İzmir'e. Kusura bakma Suriyeli arkadaşımız. Evet. Diyorlarmış herhalde. Tacirleri de geçit yokmuş. Evet, bu arada Mersin'de de okul almaz bir şey daha var. Yani iç savaş, sivil savaş şartlarına bundan daha uygun bir haber olamaz. Bunu da okuyayım izin verirseniz. E, dört yol belediye başkanı Mersin'in dört yol belediye başkanı şey demiş. PKK'nın cenazesinin gömülmesine müsaade etmedik. Yiğitliğiyle bilinen ve bilenen ya da dört yolda bizler var oldukça kalleşlerin ve gancıkların gömülmesine müsaade etmeyeceğiz demiş. Ve öldürülen şey PKK'nın cenazesini memleketinde gömülmesine izin vermeyip başanlıurfa'ya göndermişler. Nasıl buldun bunu? Trajik. Zaten bekleniyor şeyler. Ölülere saygısıyla anılan bir ülke değil galiba Türkiye. Evet, onun... Ölülere gösterdiği saygıyla. Dirilere de pek. Ha, dirileri geçtim işte de. <gülüyor> evet yani e, ailesine bunun nasıl yani dört yolda bizler var oldukça biz kim kalleşlerin ve gancıkların gövülmesine müsaade etmeyeceğiz diyor. Bu terörist diyor. Bu da böyle. Tunceli Elazığ Karayolu'nda askeri araca mayınlı saldırı kimse yaralanmamış ama dört metre derinliğinde bir e, krater oluşmuş. Yolda fotoğrafı vardı gördüm. Cemil Bayık da askerler yoksul çocukları Neden ölsünler biz meşru savunma Halindeyiz demişler bu arada da şey Bölgeleri güvenli bölge diye Adlandırılan yerlerin sayısı muazzam Artırılmış olağanüstü hal bölgelerini Sayısı yani hala Hiç, hiç savaştan filan bahsetmiyoruz ama Sonuç bu Yani erken seçimin maliyeti Şöyle Erdoğan da korkaklar Hiçbir zaman korkaklara Korkaklar için hiçbir zaman zafer yoktur diye çok yiğit bir konuşma yapmış. Davutoğlu silahlar gömülürse operasyon olmaz demiş. Demir yoluna konan bomba patlatılmış bir kişi ölmüş Bingöl'ün genç ilçesinde. PKK gece yarısı Bingöl, Tunceli ve Hakkari'de saldırı düzenlemiş. Bu son dakika haberleri bunlar. Arapalili diyedinde öldürülen 15 ve 16 yaşındaki çocuklar için onlar e, sivil çocuklar değil, teröristlerdi demiş Diyadin belediye. E, diiz ya Diyadin belediye başkanıysa o iki çocuk diiz silahlarıyla basın açıklamasına bile gelmezdi, yoksuldular diyim. Gariban terim bu Hı. tam olan zaten her zaman olduğu gibi gariban denen takımın başına geliyor yoksulların. dinde öldürülen Muhammed'in babası da vali yalan söylüyor demiş. Oğlum PKK'lı değildi. İmam Hatip Lisesi'nde 3. sınıf öğrencisiydi diyor. Burada bir sürü şahit var. Benim çocuklarımı öldürenlerden hesap sormak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Abdullah Öcalan'a çocuk katili diyorlar. Asıl çocuk katili Erdoğan ve polisleridir diye konuşmuş çok. vahim bir şey ve çatışmaların ardından 3 gün içinde 7 merkezde öz yönetim ilan edilmiş. Silop, İcizre, Nusaybin, Şırnak, Yüksekova, Bulanık ve Varto. Öz yönetim böyle gidiyor. Suriye sınırına 3 metrelik beton betonu söyledik. Ülkedeki kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısı 1 milyon 905 bini aşmış. 906 bin hatta Ve işte böyle haberler. Ee, yani senin sende bir kuşkuculuk seziyorum be. Ben de mi? Evet. Hatta, ben de bir kuşku yok ya evet, gayet evet, bir şekilde sabah gaz, öyle, sabah gazlara bakarken bu kuşkuyu yendim. Star i̇şte Türkiye. E, İzlediniz mi Star Gazetesi? Var? Evet. İşte Türkiye'nin gücünü ben. PKK ateşkes dedi paralel kaçıyor, PYD cevabı aldı. Daesh, işit oyunu bozuldu. HDP'nin maskesinde esat köşeye sıkıştı ve İran panikledi demiştik. Her şey asayiş. Berkemal demiştik. Şimdi... Haydi seçime diyor Hı, Star tamam işte. Haydi seçime. Evet böyle kapatabiliriz. Açık gazle Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba nasılsınız? Günaydın merhaba. Seçimi hazırlanıyoruz. Hiç şahsi bir konuşma yapabilir miyiz? Tabii. böylece bu güzel kelime hayatınızda artık olmayacak diye çok üzülüyorum. Ne diyeyim yani? Evet şimdi yetki gaspı olduğunu da söylüyorlar. Mesela Kılıçdaroğlu görevi iade etmek zorunda anayasal kurallara göre yoksa yetki gaspı olur demiş. Hükümet kuramayıp görevini iade etmiyorsa demiş. Davutoğlu değil mi? Evet Davutoğlu'ndan bahsediyor. Aslında CHP'yi Şey saymadıkları için yani adamdan saymadıkları için bu anlamda görev verecek, CHP'ye yetki verecek vesaire ve herhangi bir bu konuyla ilgili niyetleri akıllarından geçtiğini zannetmiyorum. Yani baştan beri ben bunu söylediğim için evet. e, çok acı, acıklı ama böyle bir durum var yani söz e, konusu olan da tam bu yani işte e, maalesef şeyden beri en başından beri bu, bu, bu görüşmeler başladığından beri Hayır yani ben o kadar mesela ne bileyim atıyorum 2 çarpı 2 eşittir 4 çok herkesin kabul ettiği bir şey. Ya 5 aslında 5 5 5 5 olabilir bak 5 5 gerçekten 5 falan hatta bir şey olabilir falan gibi böyle şeyler ortada dolaşmasına benziyordu bence koalisyon tartışmaları yani ben olmayacağını adım gibi biliyordum. Bunun sebebi de tamamen AKP'yi tanımak. Yani artık bu Cuma günü işte bugün doğum günleri 14. yıllarına giriyorlar. Evet kutladık ee, biz de zaten. Sabahtan efendim? konfetilerle kutluyoruz. Evet doğum günün kutlu olsun. Ben de şey, şarkı söyleyeyim. Happy Birthday President gibi evet. <gülüyor> bir malum Monroe değilim ama. Aa, çalarız, çalarız sen de sarışırsın. <gülüyor> çalarız ya. yeter ki tek parça tamam oldu. <gülüyor> Bu arada tabii şöyle bir şey var aslında bütün hikayede Erdoğan'ın istediği istemediği vesaire konusu hep konuşuluyor ve işte Erdoğan istemediği için olmadı ama zaten Erdoğan AKP demek şimdi burada içinden çıkılmaz bir denkleme belki de bakıyoruz. Erdoğan bir AKP'yi elbette düşünmek mümkün değil yani Erdoğan'a bir ihanet etmiş Erdoğan'ın istediğinin dışına çıkmış ama zaten de istekler arasında da bir örtüşme var. AKP'nin bir yöneticisinin Erdoğan'dan bağımsız karar alması ötesinde farklı bir karar tahayyülü olduğunu düşünmek en baştan hata. Sorun buradan başlıyor. Şimdi orada bence Davutoğlu Erdoğan ikiliğinin yaratılması da işte haftalarca Türkiye'nin bu koalisyon konusunda beklentiye girmesi de son kertede AKP'yi zayıflatan bir şey mi uzun vadede çok emin değilim. Çünkü Davutoğlu'nun sanki bir anlamda şu an iki menüsü var AKP'nin. Bir tanesi acılı menü, <gülüyor> sert menü. Şey işte Erdoğan ve bildiğimiz her zamanki söylemleri, tavırları vesaire. Bir de yumuşak menü, daha şey uzlaşmacı, daha işte serinletici, ferahlatıcı <gülüyor> menü gibi bir şey var Davutoğlu'nun. Şimdi bu, bu arada bu çizgi arasında gerçekten büyük fark olduğuna veyahut hatta normal şartlarda e, eğer ki Erdoğan olmasa Davutoğlu'nun kendi yarattığı politika, dış politika yani e, bütün şeyi ömrünü verdiği bir e, işte stratejik derinliği zorunlu okuma olarak da okuduk biz. <gülüyor> ha öyle mi? Evet en iyisini siz biliyorsunuz tabii. Ben evet, Can'a evet, sordum evet, okumamış evet. o ama biliyor. Evet, o okumadan ya, bir Yaşadık biz. Evet. Yaşadık biz, biz. Siz kitabı yaşadınız, biz okuduk. <gülüyor> biz evet. teorideyiz, siz şeyde pratikte. Siz diye kendimi ayırıyorum da ben de Ankara'nın bağrındayım bu arada tabii yani. Evet. Ben Ljubljana'da kaldım kaldım kafa olarak. <gülüyor> Maalesef. Evet, %46'sı orman olan şehirden bahsediyoruz, değil mi? Evet, siz oradan kalbinizden vurdum galiba. Şimdi evet. şey, tam bu. Evet. <gülüyor> Merak etmeyin canım, Lübriyana'da da yani şimdi burun kıvıracak bir şey arıyorum. Ee, bir süre düşünmem gerekecek. Onlar, onlar, <gülüyor> yani slav. Geçen hafta fena değildi yani, şimdi nostaljiye dalmayayım yani, beni o, o, o, evet. o raddeye getirmeyin. Ee, evet, Slovenya'nın serinliğinden sonra, e, şimdi tabii Slovenya'yla ilgili aslında bu hafta niyetimiz oydu, onu konuşamıyoruz. Gene AKP'yi konuşuyoruz işte ama şeyi de hatırlatalım. Ee, bir anda yolsuzluk vesaireden dolayı bütün e, siyaset sahnesinin değiştiğini e, daha hiç adı sana duyulmamış e, bir iş adamının e, bir ayda parti kurup iktidara geldiğini e, bir hatırlayalım diye <gülüyor> evet, bir ay içinde değil mi evet, ilginçlikte yani. bir şey evet Hatta üç haftaydı sanırım yanılmıyor. Yani şimdi Sloveya konusunda biraz daha çalışıp bu konuları anlatmak isterim. Çok detayına girmeyeyim ama e, tabii Sloveya'nın boyutu vesaire işte konuların yayılması, tepki görmesi çok farklı. Ama Türkiye'de çok ilginç bir şekilde bizim algılarımız çok çabuk yönleniyor. Yani nasıl bir algıysa bu... <gülüyor> şey gibiçııpçıpla ben böyle bir değişi veriyor birisi böyle bir el atarsa oynamak için e, çünkü e, ben şu noktadan sonra artık e, yolsuzluklardı vesaire etti bunlar o kadar geride kaldı ki sanki hiç olmamış e, bu konular konuşulmamış gibi bir noktaya geldik hayır ee, ama yani Türkiye'nin e, en ilginç özelliklerinden biri de yani basında da tabi e, müthiş bir e, şey var e, saflaşma olduğu için daha da belirginleşiyor Yani mesela e, bu 32 gün süren istikşafi görüşmeler e, konusunda koalisyon teklif bile edilmemiş olduğunu öğreniyoruz mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Buna karşılık da AKP'liler de yok ettik diyorlar. E, hayır etmediniz koalisyonu sadece bir e, tek ihtimal erken seçim olarak çıkacak Seçim hükümeti teklif edildi bunu tutanaklarla ispatlarız diyorlar böyle bir tuhaflık e, var İşte öldürülen çocuklar Diyadin'deki çatışmada mesela fırın, <gülüyor> fırında çalışan 15 ve 16 yaşlarında bir son bir selfie'leriyle bir de geride taşların üzerinde kalan kanlarıyla görülüyorlar. Onlar terörist mi? Bir, bir grup diyor, yani yöneticiler terörist aslında onlar silahlarıyla yakalandı diyorlar ama yok göstermiyorlar silahları. Öbürleri de... Yine bir ekmek sembolüyle karşı karşıya. Evet ekmek sembolüyle fırın fırında çalıştıkları çok un, un mamulleri diye... Bir şeyin önünde tabelanın önünde fotoğraf çektirmişti ve bu konuda da tamamen rivayet muhtelif yani günün temel konusu rivayet muhtelif diyebiliriz herkes yani, farklı şey söylüyor ipin ucunu işte bu anlamda maalesef fena, fena halde kaçırıyoruz şöyle bir şey var bir kere bu çatışmaların başlamasına bence Türkiye yeterince bu çatışmalarla yeterince sarsılmadı. Maalesef işte bu koalisyon görüşmelerinin negatifi tarafı ha CHP yapmasaydı işte kamuoyu buna hiç benim mesela verdiğim tepkiyi verseydi demiyorum. Ben AKP'ye çalışıyorum. Benim test konum bu. Ben popülist partilere çalışıyorum ve düşünüş şekillerini biliyorum. Ben AKP gibi düşünebiliyorum. Şöyle diyeyim yani bunu aa ne demek istiyorsun falan diyebilirler. Ama ben tutup da mesela işte ay batsınlar gitsinler falan filan böyle bu tarz e, veya da işte tamam işte saray efendisi ve işte onun kölesi gibi şeylerle bakışlarla değil. Ya bu parti nasıl düşünür bu eleştirilerle değil de böyle yaklaştığın zaman da öngörebiliyorsunuz zaten. Ee, önemli olan da belki öngörebilmek ki ona göre oyun geliştirebilmek. Ona göre işte bunları görebilmek nereye gideceğini bu işin çünkü seçimden beri ben hep aklımda bir kavram var kaçınılmazlık. Ee, mesela düşünür e, azayah berlinin çok karşı çıktığıdır bir şey bu ne demek kaçınılmazlık diye bir şey yok yani insan kendi kaderini e, belirleyebilir bütün mesela bu İngiliz liberal felsefesinde işte kendi kaderine eline alabilme ile ilgili e, kendi hayatına hükmedebilme ile ilgili mesela bir düşünce akımı var bir şey vardır tartışma vardır ama, ama bunun ön şartı herhalde demokratik bir ortamın kötü <gülüyor> evet, olması değil, değil mi evet, ama yani... işte bu İnanılmazlık çok inanılmaz bir şey yani sanki gözünüzün önünde bir takım şeyler oluyor insanlara söylüyorsunuz ya olacak bakın vesaire mesela benim işte CHP'den o dönem konuştuğum bu koalisyon konusu ilk seçimden hemen sonra konuştuğum insanlarda şey söylemeye çalışıyordum ya bakın bu mümkün değil falan vesaire ama bu ihtiyaç olduğunu kendilerinin mesela düşünenler vardı. Evet. ama burada işte ama zaman içinde mesela yani bunun olmadığı böyle bir ihtiyacın ortaya çıktı çünkü AKP kendi zaten istediğini yapıyor mesela bu son aylarda hükümetini almadığı seçimden beri ve alması işte çok ne bileyim ben böyle hani zor olan kararları vesaire düşünürseniz en büyük şey bu çatışma konusu ya bu kararı aldı. İşte barış süreci bire e, gitti yani. Yok böyle bir şey. Ki, evet, e, herhangi bir şekilde eleştiremiyorduk bile. Ucundan kıyısından. O zaman işte şey oluyordunuz. Karşı eleştiriler geliyordu. Birdenbire bambaşka bir noktaya savrulduk. Şimdi tam tersi barış derseniz birdenbire bir şey oluyor. Üstünü geliniyor vesaire. Yani bu, bu noktaya nasıl geldik? Belki bunların işte dediğim gibi düşünüyor olmak daha tedbirli olmayı, daha nitelikli düşünmeyi getirebilir. Çünkü burada bence en önemli eşik bence seçimden sonraki AKP dışı bir dinamikle oldu bu. AKP'nin vazgeçilmezliğinin vurgulanması oldu. Bunu yapanlar bence yorumcular AKP'ye altın tepside bir fırsat sundular. Ee, yani o, o eşik aşıldıktan sonra bence diğer şeyler çok daha kolaydı. Yani e, diğer şeyleri işte hükümet işte CHP'yi yavaş yavaş e, bu baskının olacağını gördü CHP'ye ve e, tamamen işte CHP'yi işte o istikşafi e, çay börek Ee, ve işte hatta yemek <gülüyor> evet <gentlemanlik gülüyor> ee, <ya>. niyetim ciddi <gülüyor> tam yani bir de bu yaz aşkı gibi benzetmeleri ben ya da işte ilişki evlilik gibi benzetmelere dayanamıyorum çok şey oluyorum türlerim kendi diken oluyor koalisyonla ilgili ama bir yandan da olay tamamen öyle oldu çünkü son kertede fena halde birbirlerine girerek bir anlamda ayrılmış oldular ama bundan sonra gün düzenleyecekler Ay günü düzenleyecekler. Bir de tabi devlet günü ee, onu kastediyorsunuz değil mi? Evet. Evet ha evet ya mesela o benim çok bir kötümü çekti. Son zamanlarda devlet günü kavramı devamlı gelip gelip gidiyor böyle gündeme. Ee, devlet günü de nedir? Ee, i̇şte perşembe günleri genelkurmay başkanı, cumhurbaşkanı ve şey başbakanın buluştuğu aslında yani. Çay, yapıcı, orada çay dedi. içiliyor değil mi? İstikşafi çaylar. i̇stikşafi çaylar içiliyor günde, gün verince yani öyle. Onların birbirinden istikşafi bir şey yapmalarına gerek yok. <gülüyor> gerek yok zaten be. gayet bir iyi tanıyorlar ve beraber çalışıyorlar. Ee, fakat orada olan şey tabii devlet. Dediğim gibi yani bunu mesela ben vurgulamaya çalışmıştım. İşte bu yaş kararları hep söylendi. Yaş kararlarını e, hükümet tek başına almak istiyor o dönem dedendi. E, ve e, gerçekten de bütün bunların hepsi oldu. Ve bence şu an biz devlet koalisyonu bir anlamda. Bütün bu çatışmaların başlamasıyla karşımıza çıktı. İşte asker sivil koalisyonu diye geçen haftalarda bunu konuşmuştuk zaten. Benim tezim oydu. E, tabii yani... Burada işte devlet günüyle bu işlerin devam ediyor olması şöyle bir şey yani devlet gününde işte tutup da işte CHP'yi, MHP'yi, HDP'yi çağıracaklarını zannetmiyorum. Çağırıp da işte mesela bir askeri harekatla ilgili, bir şeyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili veya devlet meselesi diye bir şey öne konduğunda bu partilerin karşı argümen geliştirebilmeleri çok zor. Çünkü merkezi, merkez siyaseti devletleştiriyorsunuz o zaman. Ya devlet meselesi argümanına karşılık bir şeyler diyebilmek hakikaten güç, gerçekten güç olduğu için söylemiyorum tabii. Ama bu mesela AKP politikasına muhalefet etmek gibi değil. Orada birdenbire insanlar açığa düşüyor. Türkiye çok değişti, çok gelişmiş olabilir vesaire. Ama herkes de bizim gibi değil. veya çok böyle her konuda anti savaş, anti işte şey böyle çatışma, şiddet falan düşünen. İnsanlar Türkiye'de ne kadar çok büyük bir akım oluşturuyorlar mı? Bunu düşünmek lazım. Bir soru işareti bu. Çatışmaların da uzatılarak gittiği dönemi önümüzde görüyoruz. Yani olacağını artık için işaretleri önümüzde. Dolayısıyla burada işte bir zayıf karın ortaya çıkıyor. Belki işte önümüzdeki dönemde tek sorgulamamız gereken şey seçimin gerçekten ne zaman olacağı. Bunda da çok ilginç bir şekilde Davutoğlu'nu ben çok mutlu ve çok adeta seçimden beri kurduğu bir şeyin, düzenleyin, oyuncağın yani bir kendi kendine oyuncak yaratıp onu işleyip de böyle tıkır tıkır işlemesinden mutlu olan bir çocuk gibi gördüm dün adeta o sevinçle gördüm. E, bu anlamda ben Davutoğlu'nun hiç bu e, süreçten uzak olduğunu zannetmiyorum. Tam tersi Erdoğan'ı ilginç bir şekilde kenarda gördük. Bütün bunun bir takım oyunu olduğunu düşünüyorum. E, ve dediğim gibi son de çıkarlar da farklı değil zaten. E, ve e, neye güveniyor veya da ne e, gerçekten mesela anketlere bakıldığında da çok farklı bir tablo ortaya çıkmayacağı görülüyor vesaire ama... Ee, ...ne o zaman bu sevinci bu, bu, bu yaratan ve bu özgüveni yaratan bilmiyorum. Evet, çok uh, ilginç bir şey bu temas ettiğin. Şimdi çok uh, şizofrenik diyebileceğimiz bir ortam var. Benzetme yerinde midir, değil midir bilmiyorum ama... ...şimdi mesela çok dikkat çekici bir şey... ...en azından benim gözüme öyle görünen şöyle bir şey var. Çatışma ortamı başladıktan sonra... Bir yandan e, Türkiye'de özel güvenlik bölgeleri e, hızla sayıları artarak 39'a kadar çıkmış işte Yüksekova vesaire. Pek çok e, bölge var. E, bir de e, birçok çatışmaların ardından birçok 7 e, merkezde de öz yönetim ilanı var. Silopi, Cizzen, Ulusay Şırnak, Yüksekova, Bulanık ve Varto'da. Yani böyle bir e, tamamen aslında iç savaşı e, adlan hatırlatan bir durum var. Bunun ortamı içinde bir de mesela işte Çetici'nin e, de oraya tayin edilmesi 1990'larda çok evet. e, şeyleri dolayısıyla fevkalade sicili konusunda tereddütler bulunan Mithat Sancar'da soru önergesi verdi zaten HDP'den bununla ilgili. Evet. Bir böyle bir ortam var. Bir de senin de dediğin gibi son derece mutlu bir şey var. Başbakan evet. var. Bunu nasıl izah edeceğimizi bilmiyorum. Ne, sen ne diyorsun? Bence hakikaten işte dediğim gibi yani bu 8 Haziran'dan bugüne kadarki tabloyu 8 Haziran'da da ben çatık karşı bir Davutoğlu hatırlıyorum. bugüne kadar gelen tabloyu ve dün konuşmasında da vardı Davutoğlu'nun dikkatinizi çektiyse işte şeyden sonra uzun uzun onu anlattı bir bölümünde konuşmasını seçimden sonra ben işte kafamda şu kadar seçenek hesapladım şunları şöyle yaptım bunları böyle yaptım şimdi insanlar bana kızıyorlar Davutoğlu'na stratejist dediğim zaman ben bunu iltifat olarak kullanmıyorum stratejist mesela kesimciler falan filan gibi veya böyle insanlar tamam. ben ah ne kadar güzel bir şey strateji olmak diyemeyeceğim. Evet, tarihin ee, en büyük e, ki, kitle, kitle katillerinden biri stratejist dedikleri kitapları olan yani, kesinlikle. Işte, bu, bu 3 milyon insanın ölümüne yol açtı. Bu tarz bir stratejist mantığıyla düşünmek istiyor ve, ve bu anlamda dediğim gibi yani Türkiye'nin dış politikası konusunda Davutoğlu birinci belirleyici olmuştur yani geçen gün mesela birisi bana komşularla sıfır sorunun döneminden bu yana nereye geldik komşularla sıfır sorun gülün politikasıydı dolayısıyla bu, bu, burada aradaki farkları da ve dönemlerin de değişimini de görmek lazım Ondan dolayı yani Davutoğlu dediğim gibi bence bu sürecin her tarafındaydı ve kendi belki de tamamen tersine inisiyatifinin daha çok onda olduğu bir sürecin tamamlanmasının bir kere bence keyfini yaşıyordu. Ve bugün işte adeta AKP'nin herhalde yeniden kuruluş şenlikleri şeklinde bir törene şahit olacağız. Çünkü bu gerçekten 14. kuruluş yıl dönümlerinde bu tarih herhalde bir tekrar... Fetih ruhuyla e, ya Allah diye bir şey başlayacak, seçim süreci başlayacak. Burada işte yani e, Türkiye'de sorun şu, kamuoyun medya araçlarını yani genel geçer bu merkez medya araçlarını o kadar çok politik oyuncu olmak için kullanıyor ve o kadar gaz az gazetecilik için kullanıyor ki. ya yani Aynı şey tekrarlana tekrarlana yani sürekli şey gibisiniz. Türkiye'de televizyon izledikçe, Türkiye'de işte bu merkez medya gazetelerini okudukça böyle şey gibi sanki şartlanan laboratuvarda hep aynı cümlelerin size tekrarlandığı bir de, deney hayvanı gibisiniz. Orada işte devamlı sizi şartlıyorlar. Ya ben, başta mesela dediğim gibi CHP, çok dramatik bir şey. CHP'nin tabanı koalisyona son derece karşıyken Tamamen bu telkinle koalisyon iyidir, koalisyon iyidir böyle devamlı. Koalisyon olursa çok iyi bilmem ne vesaire falan filan. Böyle bu şartlamayla %10'dan %75'e gelmiş. Ama AKP da yaprak kıvırdamamış. Yaprak kımıldamamış yani. Orada çok küçük bir kesim hı hı. koalisyon iyi olduğunu konusunda bence fikrini değiştirmiş. Aşağı yukarı %10'luk gibi. Ha şimdi bu rakamlar, işte bu araştırmaları hadi diye bir kenara bırakalım. Kendi çevremize baktığımızda da benzer şeyler görüyoruz herhalde. Ya yavaş yavaş ben en baştan bu koalisyon olmayacağım dediğim gibi adım gibi biliyorum dedim ya. Ya ben bile bazen zaman zaman düşünün ya herhalde ben benim düşünmediğim bir şey var. Acaba ya da görmediğim veyahut da bilmediğim demek ki olabilir gibi. Yani bu şartlanmalara işte maalesef kendimizi çok kolay kaptırıyoruz. Ee, mesele burada. Medya kendisinin bu işler için kullanmasa, mesela hakikaten ne oluyor? Gerçek kulis bilgisi. AKP'nin içinden ben şu an iyi ve sağlıklı haber yapabilenin olduğuna inanmıyorum. Çünkü AKP'li kaynaklar, bence bu en zayıf dönemde düşünün, AKP'nin içinden en çok haber alınabilecek dönemde. Sadece duyulması isteneni duyuyorsunuz. Evet. Ama mesela CHP tabak gibi ortada CHP'de o kadar çok herkes, herkes her şeyi söylüyor ki şey gibi bu, bu yani or, orayı da bir görmemek mümkün değil yani şey yapmamak bir anlamda takip etmemek. Evet değil bu mi? arada hazır konun gelmişken sürede bitmek üzere bitti evet. bitecek ama şeyi de konuşmuştuk Canlı'da programdan ilk saatin içinde. E, bu 3 yıllık süre e, geçerliğin olacak Adalet ve Kalkınma Partisi içinde bunu da kaldırılabilir mi? Mesela ne diyorsun madem bu da çalışıyorsun biliyor e, olmanı. 3 yıllık e, dönem derken bu şeyi 3. E, yani, dönem olamaması milletvekillerinin falan. Orada tabii AKP'nin tamamen hiç, hiç, hiç, hiç tartışmalarına bağlı. Şöyle bir şey benim mesela bu şeyle ilgili söylediğim e, AKP'nin ruhunu okumakla ilgili Tamamen düşünüş şekli, ideolojisi anlamında. Evet. Yani ideoloji, po, popülist bir partiden bahsediyoruz. Ve bizler ve onlar ayrımına dayanan, seçkinler ve e, halk ayrımına dayanan. Ve bu anlamda CHP seçkinler tarafını temsil ediyor. Şimdi böyle bir e, söylemde e, karşıt kutbu kaybedemez AKP. Kaybettiği an zaten kendini kaybeder. Bunu yapmaz yapamaz e, kendisine bir anlamda bütün söylemini bitirmiş olur. Benim tezim buydu. Üç dönemlikler meselesi tamamen gerisi o günlük işte politik bir anlamda müzakerelerine, şeylerine, partinin kendi içindeki tartışmalarına vesaire ne kadar en güçlü olabileceğine bakar. Yani burada tabii ki işte partinin içinde kendilerine bir oyun planı belli oluşturuyorlar. Ve işte bence bu istikşati görüşmeler sırasında AKP'nin içinde daha fazla olan içindeki tartışmalar tamamen bir anlamda partinin yeniden kurulması veya seçime nasıl güçlü girebiliriz daha doğrusu bu mantık üzerine. E, gitmiş. Parti yeniden kurabiliriz derken de tamamen işte şeyi söylüyorum aslında e, içerik olarak veya da e, zihniyet olarak veya da işte bu e, populist ideoloji olarak bir değişiklikten bahsetmiyorum. Tamamen e, bir bitin yenilemesinden bahsediyorum. ve e, taktik yenilemesinden bahsediyorum. Evet. Ee, orada işte farklı taktikler e, şu andan tam karar verildiğini vesaire düşünmüyorum. Çünkü o dediğim gibi üç dönemliklerin falan her şeyin böyle netleşmesiyle, berraklaşmasıyla e, bir anlamda pazarlık gücüne bakacaktır. Evet. Ee, ellerinden yeni yapacaklar ama şunu söyleyebilirim. Seçime ne zaman gideceğiz sorusunda eğer ki e, farklı bir e, şey yap yapılmazsa yani farklı, oyun bozucu bir şey yapmazsa muhalefet Seçme AKP'nin istediği zaman gideceğiz. Yani en güçlü ve en e, şansının yüksek olacağını düşündüğü zaman gideceğiz. Evet. Peki evet. o zaman burada bu noktada e, bitirebiliriz ama bitirmeden bir dinleyici isteğini de çalacağımız e, söyleyelim. E, Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President diyor. Ah. <gülüyor> <şu> hani başkan <gülüyor> yaptırmayacaklardı? Evet Hı -hı. Hani yani. Hani başkan yaptırmayacaklardı ne, ne, ne diyebilirim. Yorum yapayım daha iyi. Yani, Senin bu şekilde teşekkür ederiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. President. Happy birthday yayare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazet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 your elders grew up, and so please the help your them with your be youth, be they see the truth they before again. they can We die. Can Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.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 Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Alp Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet gene sporla mı yoksa spora ilişkiler? Spor yani sporun yanı maalesef şeyi konuşmak zorundayız herhalde bu doping belası evet. Türkiye'ye yine bulaştı. Evet, abeyle gezse onunla başlayalım istersen evet. evet yani elinde sonunda bir tek ok kalmıştı sanıyorum onu da e, kaybettik ee, şöyle aslında bu e, 3-4 haftadır sürüyor Alman ARD televizyonu ile İngiliz Sunday Times gazetesi Dünya Atletizm Federasyonu'nun e, bazı dopingle ilgili iç kayıtlarına ulaştılar bir takım belgelere bunun işte bir ARD bir belgesel yapmıştı zaten Sunday Times'de bir takım işte iç yazışmalar mail aynı bir skandalında olduğu gibi onlara ulaştı ve yayınladı. İşte o ilk bulgulara göre <gülüyor> son işte 10 yıldaki büyük şampiyonlarda madalina atletlerinin %15'inin dopingli olduğu söyleniyor. Mesafe koşullarında bu oran işte bir. Ama isimler pek açıklanmadı. Geçen hafta başı ise işte, Dünya Atletizm Federasyonu 2007 Dünya Şampiyonası ve 2008 E, Pekin olimpiyatlarındaki atletizm e, atletlerden alınan e, kan Bey'i örnekleri olsa gerek e, örneklerin tekrar test edildiğini yeniden yeni yöntemlerle o zamanlar saklanan örneklerin yeniden test edildiğini açıkladı ve bu bulguları 28 sporcunun o oyunlarda madalya kazanan 28 sporcunun dopingli çıktığı e, söylendi ama isimsizliği sizi verilmemişti 2000 üzerinden geçti ki ilk isim sızdı, o da Elvan Abey'le geçti Ee, Elvan 2007 Osaka'da e, 10 bin metrede Gümüş madalya kazanmıştı e, Ertesi yıl Pekin'de de Hem 5 bin hem 10 bin metrede Olimpiyat ikincisi olmuştu yani müthiş sonuçlar e, Atleti'nde Zaten çok ender madalya alabilen Bu seviyelerde çok seyrek madalya alabilen Türkiye için müthiş sonuçlardı ama Şimdi gözüktüğü üzere O yıllardaki madalyalarını Ve sonraki yıllardaki Bütün derecelerini her şeyi kaybedecek Evet. Ee, Etiyopya ee, Elvan, kökenli Elvan Abelegesse'den bahsediyoruz. Ee, şeyinde göz e, nuruydu. Yani şeylerin en sevdiği göz bebeğiydi bir anlamda. Ee, fakat... Evet, bir yani hali tavrıyla işte evet. genç yaşta geldi Etiyopya'dan mütevaziyi, işte sadece işini yapan böyle bir şeyini görmediğimiz işte sonra çocuk yaptığı vesaire yani Örnek gördüğümüz bir şeydi, e, sporcuydu e, ama bir yazıl açıklama yaptı, işte, işte büyük bir karakterim kurultumuna uğradım, B testinin yapılmasını istiyorum, ben doping yapmadım diye. E, yani bilmiyorum B testinin ters bir sonuç çıkar mı ve bu, bu arada resmi açık açıklama gelmedi At Uluslararası Atletizm Federasyonunda hani onların açıkladığı bir şey değil bu, sızan bir isim sadece. Evet. Onda da bazı insan şey ediyor, tehdit ediyor acaba hani. Evet yani, inşallah Doğru. yanlış olabilir diye. Fakat bir çarpıcı şeylerden bir tanesi de dikkatimi çeken. Büyük yerleşik gazetelerin çoğunun spor sayfalarında ki bu, bu gibi haberler spor haberlerinde önemli bir şey olduğu zaman birinci sayfaya da taşırıyorlar magazinel yönüyle. E, pek azında rastlanabiliyor bu doping e, adının geçtiği elban abi. Ama bunun sadece vardı bu işleri kovalar. Yani kesin herhalde bir numaralı mavi o baya büyük yaptı. Hatta ilk yapan o oldu sanıyorum dünyaya inandı onunla beri. <gülüyor> o efiyi büyüttü e, işi. Ramadiagaslar <gülüyor> yani Algick Sunday Times'a e, sızıntılar geldiğinde birinci sayfalardan vermişti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi geçen baktım işte atletten 3'te 1 şeyliymiş dopingliymiş falan. İçinde i̇şte Türkler de varmış ama. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte on, onu o. kastetmek <gülüyor> istiyorum. Evet yani. Ee, şeyin üzerinden tabii ben dün Amerikan Sports Illustrated Dergisi'nin web sitesine girdim. Ee, eğer tabii kanıtlanırsa BTS'de pozitif çıkarsa işte madalyalar olacak. Son 10-15 yılda alıştığımız üzere işte madalya kürsüsünde kaymalar olacak tabii. Yani dördüncüler Üçüncüle yükselip bronz olacak, işte üçüncüders bronzdan gümüşe, gümüşe yükselecek falan. Bir takım Amerikalı atlet Karagöz galiba şeydi ağlamış haberi Twitter'da ilk gördüğüm gün gül ağlıyor. Çünkü işte şey yükselicek o. bronzdan gümüşe yükselicek. İnanamamış, işte kocasını arıyor falan yani şey. Ee, ve işte şey temiz olan sporcuların sonunda kazandığını görebiliyoruz. Aradaki maddi kayıplarımız. bir kenara bırakıyorum ama hani çok öyle büyük bir şampiyonada madalya kazanmak çok önemliydi işte hani Gümüş'e çıkacağım için çok mutluyum inanamıyorum gibi bir açıklama yapmıştım evet bir de Britanyalı atlet Joe Pavey'di dördüncü e, o olmuş o da bir madalya kazanmak durumunda kalabilir E, e, evet abi ha, haklısın Haber Türk'te şimdi baktım elvan şoku diye birinci yani tam sayfa olarak Haber Türk spor bölümü yani e, spor servisleri tasfiye ediliyor. Yani Murat Ağca hani hem çok çok tecrübeli hem de futbol ve basketbollu şu alanlarda hakim belki işte tek kalan spor muhabiri. Evet. Sayesinde olmuş yani biraz kişiye bağlı bir durum. E, bence e, şimdi bun tabi bir işte prestij kaybı hatetin ceza alması var bir de tabi Elvan iki olimpiyat gümüş madalyası aldığı için herhalde 500 1000 altınlık 1000 cumhuriyet altını ödünç almıştı e, herhalde onda geri alması gerekecek yani tabi ne olmuş hiçbir I'm rakam bilmiyorum 1000 cumhuriyet altını ne ediyor şu anda 500.000 oluyor? bu evet, bu, kon, bu konuları bizde açık gazetede can takip ediyor, follow the money <gülüyor> e, muhabiri olarak o. Çeyrek sonra... mi tam mı yarım mı? Tam tam cümle <gülüyor> tam, tam altında beş, altında. adet. Evet, yani adet. <gülüyor> yani, şey, yani bu tabii başka sporcular olabilir bilmiyorum ödüller geliyor mu topkent o dilin tabii kalmaması lazım. Ee, evet, bu çok önemli başlıyor, bir mesele. Evet. Can Paolo de Manitombil ne diyecek bakalım bakalım. Araştırıyorum efendim. <gülüyor> Piyasaya bir göz atıyorum. <gülüyor> Söyleyeceğim size program daha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e, doğrusu bir bir durum. Eee şimdi tabii herkesi bekliyor. Uluslararası Atletizm Federasyonu'nda madem 28 kişi tespit ettiniz, hadi onların isimlerini açıklayayım. bir açıklama. Evet, tabii. Yani, başka kimlerin olduğunu merak ediyoruz ama belli ki 2007-2008 yıllarına dair madalyalar bol bol elde yani. yani öyle gözüküyor. Ee, şeyde de 22 Ağustos'ta da Ekim'de Dünya Tesis Şampiyonası var. Yani gelecek e, Cumartesi galiba değil mi? Evet. Abiyle gelse bütün şeyl Elvan Abiyle gelse bütün şeylerden çekildiğini açıkladı, değil mi yarışmadan? Şöyle, sen sakat olduğu için Dünya Şampiyonasına gitmiyordu. Hı hı. Bu haberler çıkmadan da. Böyle bir O da bir soru işareti. Kadrodan çık, e, çıkmıştı. E, e, gidemiyordu Pekin'e. Bunun üzerine geldi hani tekrar bir, bir şeyden yarışmayacağım. Zaten şu durumda ne, nerede yarışı olabilir? Yani kim onu yarıştırmaz. Şu halde. sahibi yani altında çünkü. Yani Belediyesi sonuçları gelene kadar e, beklenebilir miydi bilmiyorum. Herhalde beklenemez. Ve tabii Türkiye e, çok şey kaybetti. Borcu kaybetti doping belası yüzünden. Dünya Şampiyonası'nda da 12 kişilik bir kafiliyle gidiliyor, kadroyla gidiliyor. Yarısı zaten vatandaş yapılmış, sonradan Türk vatandaşı olmuş sporcular. Çünkü Türkiye'de, Türkiye'de yetişmiş sporcuların en önemlileri cezalı zaten. Şu evet. Oldu. İstanbul Olimpiyatları ne zaman? 2048'den sonra. <gülüyor> Bilmiyoruz. yani şeyde değil. 2024 için şu an işte adaylık süreci devam ediyor. Hiç İstanbul adı geçmiyor. Çünkü çok güçlü rakipler var. Hamburg, Roma, Paris, muhtemelen Los Angeles yani onların arasında hani İstanbul'un girmesi pek söz konusu olamaz hani. Evet. nasıl bir oylama prosedürü şey olacak bilmiyorum. Prosedürü olacak ama herhalde şey yapamaz. İstanbul finale bile kalamaz. Böyle güçlü adayların adaylarımız. Artık sonrakilere bakacağız. Evet. Sonraki maçlara. Sonraki maçlara bakacağız evet. Peki e, spora bir türlü gelemedik. Bir de şeyi de e, bu Mehmet Topal'a e, yapılan saldırıyı da e, bir yani, evet, hakikaten e, arabasına yok, Belki yapına. onu önce almalıyız. Hakikaten inanılır gibi değil artık. Yani şu e, o olay artık şeyin yani hele şeyle ilgili hemen açıklama geldi. İşte yorgun kurçun falan. Genelde bu polisi olaylarda Türkiye'de hani Böyle bir aydan önce açıklama falan yapılmıyor. iki günde birden olay çözüldü gibi oldu. Onun için inanılsım gelmiyor. Evet yorgun mermi lafı ne demekmiş onu da bu vesileyle öğrenme fırsatı buldu pek çok bu konularla yakından ilişkisi olmayan insanlar. Yani havaya sıkılmış bir kurşunun dönüp yere vurması gibi bir durum muymuş neymiş? Evet, evet, evet. Ama e, yatay olarak cama vurmuş olması izinden öyle geliyor. Onu nasıl izah ediyorlar? Yatay olarak artık artık sonuna gelirken hani hmm. taplandı falan bir şey. Ama yani... Bu Bir olay oldu çözülmedi. Sanki örfası edilmiş gibi olay biliyorsunuz. Takım otobüsüne ateş edildi. Evet. E, i̇ki kişi göze atalanmıştı hop şey oldu olay. Yani böyle bir kapatılmış gibi ciddi bir olay oldu. Şimdi Mehmet Topal'ın cipine silahlı saldırı. Yani bilmiyorum hakikaten yorgun mu? Yani takımda sporcuların üzerinde yarattığı travma hakikaten şey işte bize şey soruldu. Mehmet Topal'ın arabasının yazılıymış. Ben ilk düşüneceğim şu oldu hani. İnsanlar şeye yordular herhalde. Kişide, kişilerde husumiyeti var. O yüzden zararlar açık oluyor. Evet. Ben işte ilk düşündüğüm şey oldu. Yani adam Nisan'da takımca saldırıya uğramışlar. E kendine emniyeti almış adam diye düşündüm. Benim hani refleksim o oldu. Yani yap, yapmaz mısınız? Yaparsınız. E çünkü biliyorum ki özellikle geçen sene takımda olan yabancı oyuncuların bir kısmı eşleri şey dedi. Yani biz burada oynayamayız artık bu ülkede. Evet. Soğut falan. Yani, Haksız diyebilir bu insanlara? Hiçbir şekilde şeye çıkmamış yani soruşturma faili meçhul kalmış bir durum olarak devam ediyor. Yani Türkiye'nin belki de en büyük takımına futbol takımına kulübünün takımına diyelim yapılmış ve ölümcül sonuçlar verebilecek olan çok büyük bir suikastten bahsediyoruz. Suikast girişimi diyelim. ölümle sonuçlanabilirdi birçok. Fakat bu üstü kapatılmış durumda. Şimdi de bu devamı, evet haklısınız yani öyle düşünülmesi çok makul olabilirdi. Ayrıca bir de gene üstünde hiç durulmamış Beşiktaş handball takımına, el topu takımına da otobüsüne ya da minibüsüne yapılmış bir saldırı da vardı. O da öyle kaldı. O sıradan, o sıradan handball. Boşverin handball'ın şimdi. Evet. olduysa her hafta mahallede şey yapıyoruz dalıyoruz falanları <gülüyor> öyle bir <Evet. diyecekler> şey diye. <gülüyor> evet. şey yani yabancı oyuncular için travmayı düşünün işte Danimarkalı Kieran bir lafı vardı bir daha böyle bir olay olmayacağını söylemişlerdi Türkiye'de diye evet. ee, endişe edersiniz yani hakikaten ee, bilmiyorum ee, Türk oyuncular işte buranın insanları hani burada yaşayacaklar yabancı oyuncu işte iki sene üç sene dört seninle gelmiş iyi para kazanmak için sonra gidecek o yani bir ciddi terör manyakı gibi geliyor yani İşte başka örnekler var. Böyle suikast faale doğru oldu bomba ihbarı. Deniz kamp, eski ünlü Hollandalı oyuncu. 94 Dünya Kupası'nda bindiği uçağa Hollanda milliyetçileriyle bomba ihbarı yapılınca uçak korkusu geliyordu ama bir daha uçağa binmedi adam. Evet. A Arsenal'da oynarken işte otomobili, trenle falan gidiyor şeylere, Avrupa deplasmanlarına. Uçak feci yani, Haksız diyemiyorum insanlara ya. Çok doğal bir travma yaratması. Ee, şimdi takımın ruhani nasıl etkilenen bir kere şey lazım. Normalde de lazım. Hani, e, takıma psikolojik destek lazım. Hem, yani hem takım olarak hem bireysel olarak. bu gibi durumlarda umarım bunun şeyini alıyordur, önlemini alıyoruz ki bugün de stillek açılıyor mu? Fenerbahçe'nin maçı var akşam. Evet onu da soracaktım. Şimdi Fenerbahçe Eskişehir spor maçıyla bu akşam 22'de e, Türkiye Ligi, Lig'leri de başlamış oluyor. Evet Süper Lig'in ilk maçı. E, garip bir saate saat 10. E, yani, sıcaklardan dolayı bu, herhalde. Yani bunu anlayamadım. Yani bu sıcaklardan dolayı şeyin bahanesini kontrol etmek için arşivlere gittim 2 gün önce. Ha, öyle mi? Çünkü benim çocukluğumda gençliğimde böyle gece maçı oynanabilen bir iki stat var. İstanbul'da hiç oynanamazdı falan. Şeye baktım belli sezonlar işte 88 89, 92'ye falan da baktım. Yani sezon ne zaman açılmış? 14 Ağustos. 21'i var. 28 var. Biraz daha geç açıldı. Maçların saatlerine baktım bu mevsimlerde. İşte Adana'da 16.30. Mesela Adana'da maçı 16.30 oynanmış. 14 Ağustos'ta. İstanbul 17.30 Yani gece maçı olmadığı için gündüz oynanmış maçlar. İşte hatta gidip o gün şeyine baktım. Mesela Adana'da 16.30'un oynandığı gün 36 derece sıcaklık. Ee, müthiş bir araştırma ee, yani, yapmışsın. Evet çok güzel. <gülüyor> e, yani, e, evet, takip yaptım biraz. Hani şu denebiliriz. Evet küresel iklim değişikliği oldu. 25 yıl içinde Türkiye'de de biraz şeyler oynamıştır. E, ona da baktım. Mevsim ortalamalarına da böyle 1.5-2 derecelik bir... Oynama var gibi. İşte ama ona bir şey yapıldı. Dört buçukta oynamıyorsunuz artık. Hani yedi buçukta sekizde oynuyorsunuz evet. sizde. Ama on, onu benim anlamam mümkün değil. Yani bir bu şey demek yani. yani fazla seyirci gelmesin Mısır'a. <gülüyor> evet. En böyle kimse şey, kim varsa o gelsin. Böyle çekirdek ama biz yeni seyirci falan istemiyoruz. Televizyonu izliyorsanız izleyin. Yani e, şey o zaman nedir? İşte, Antalya Mersin çok sıcak. E, yarın Sivas o da onda. Evet peki bir de şeyi söyleyeyim. Bunun bir yan etkisi de hiç bilinmeyen bir yan etkisi de maalesef Açık gazda ekibinin problemi olarak gelecek çünkü gazeteler, gazeteler gelmeyecek çünkü saat evet. 10'da oynanan maçları izlemek için gazeteler basılmıyor o zaman da biz genel olarak takip etmekte çok zorluk çekiyoruz tabi Dinleyicileri... yani şey için zaten medya çalışanları için daha çok tabi gazete televizyon çalışanları için diyorlar öyle gecenin bitirmesi demek yani onda başlayan maç işte duraklama vesaire bitmesi 12, 12, 15. Ertesi gün bitecek yani. Gece yarısı. Evet. İşte basın toplantısı, bilmem nesi, yazı yazılması. işte önce taşra bilmiyorum taşla'yı beklemeselerdi o saatte. Bekler mi beklemez mi? Yani İstanbul baskısı, gece 2 falan yani. Evet. İnsanın evlerine gitmeleri 3, 3,5. Yani medyacılar basın kendini düşünür Ben nasıl bir işte şey yaptım. Kendimizden önce şey... Yani bu da seyirci merkezi düşükmek lazım maça gelenler için yani onda Türkiye'de maç burası İspanya değil hani öyle bir kültür şey yok ee, İstanbul'da ulaşım sorunu var şehrin yani Anadolu'da şey değil merkez dışından insanlar maçlara geliyorlar çevre şehir ve kasabalardan. Düşünce, yani pazar günü öyle yarış gün iş var okul var yani şu an okul yok ama şey olanlar var 2-3 evet. hafta i̇şte sonra okulda bakacak. yani çok benim anlamadığım bir durum yani ha. mesela Fenerbahçe Akran, üç transferler yaptı. Herkesin izlemek istediği takım. Ee, bir, çok eğlenceli bir takım bekliyorum ama yani onda olmasaydı o maç. Hiç olsaydı. Alp Bey benim de bir sorum var. Vaktimizin sonuna geldik ama şimdi Altınordu, evet. Göztepe ve Karşıyaka kulüplerinin maçlarının oynayacağı stadın Atatürk stadı olduğu söyleniyor. Doğru mu? Bu durum. İzmir çok sıkıntılı. E, şimdi bir, bir sürü şeyde stat yapılıyor. İzmir'e stat projeleri böyle sürüncemede kaldı. E, Alsancak stadı Geçen hafta ya da iki hafta önce yıkıldı. Yeniden yapılmak üzere. Ee, i̇şte Buca'da bir stat var küçük. Bir de Bornova'da bir Altınordu kendi çabaları bir stat yaptırıyor ama bütün tribünleri bitmiş değil. Bir de işte 45 yıllık Atatürk statı var. Çok büyük. Yani hani değil İzmir takımları işte e, Barcelona gelse dolduramayabilir. Hı. O yapıdaki bir statı. Yani şey diye yazıyor Eurosport'ta. E, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka Kulüp Başkanları'nın zemin oturmasını istediği için stat 13 Eylül'den sonra kullanılacakmış. Ebilet, tribün, çatı, turnike ve yapılan diğer düzenlemelerde bitme aşamasına gelmiş. Ama bir de şöyle bir durum var. E, Suriyeli mülteciler <gülüyor> evet. e, Hı -hı. önce Halkapınar'da bulunan Atatürk Stadion'da toplanacak. Sonra otobüslerle kampa götürülecekmiş. Bir yandan maçı yapıp bir yandan mültecileri mi toplayacaklar bu insanlar, yetkililer? Yani o işte ben de gördüm. Bakın sen şey gibi inanılır yani böyle şey anlatıyor değil mi? Dünya Savaşı toplamak, evet. Toplamak, evet, evet. Stadyumda toplamak insanları ya da Bosna'yı falan hatırlatıyor. Kosta da aynı durum Stadyum, vardı hatta. Evet, şeyin, bir, suyun bir öteki... Stadyum yani böyle Şili falan. E, evet, binoşeşim aynen binoşeşim öyle. Olarak, suyun öte yani. yanında da Yunanistan'da da Siriza Hı. hükümeti, solcu Siriza hükümeti de Hı. iktidarı da aynı uygulamayı yapıyor. Üstelik onlar yiyecek de vermiyormuş. Biraz su vererek idare ediyorlarmış. Statların böyle bir yan anlamı var demek ki. Ha, bir gaz eksik yani falan. Gazı... <gülüyor> şey verelim. Evet. Gaz da var. Falan. Yani şey evet. Yunanistan'daki evet. adalarda adalarda stadyuma götürülmeden önce bu insanlara yangın söndürme evet. tüpleriyle gaz sıkıyordu polisler. Kastil Costa falan oldu galiba. Değil evet. Mi? öyle. Evet. Öyle şeyler gördüm. Ee, yani futbol açısından da yani İzmir'de falan tam bir maç programını bilmiyorum ama eee bir de öyle bir şey için kullanılacaksa nasıl Her hafta sonu maç olacak demek. Tabii İzmir'e takım çok. E büyük diyorsunuz. Yarısında işte Suriyeli durur. Yarısında da maç yaparlar. Sağın yarısında o adil. <gülüyor> evet. evet. 45 dakikada bitirin ya falan. Tek kale. <gülüyor> yani i̇şte İzmir futbolunla hep imal edilmiş bir şey var. Yani kılıflar de sıkıntılı. Futbol yönetimi bunu fırsat bilip şey yapıyor. İşte yeni karşıkanın gösteren hep sat planları var. Onlar bir türlü gerçekleşmiyor. Böyle bir şey. Yani muhtemelen biris bir atak yapıp. Per Lig'e çıkana kadar e, bitene çıkana kadar şey olmayacak. Sorun çözülmeyecek. Öyle gibi geliyor bana. Ya da Suriye'de savaş biten, bitme, bitene kadar e, kimse buradan çıkmayacak. Evet. <gülüyor> Bakalım ne olacak. Peki e, Alp çok teşekkür ederiz. E, Yine haftaya görüşmek üzere. İyi, görüşmek görüşmek iyi, yayınlar i̇yi yayınlar. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor Evet, bu şekilde de e, bitiriyoruz e, programımızı. Bitirirken e, hala bi, birazcık e, çalacak kadar zamanımız var mı yok mu bilmiyorum ama e, demin e, Crosby, Stills, Nash ve Young efsanevi grubundan Teach Your Children çalmıştık çünkü grubun dört elemanından temel direklerinden Crosby, David Crosby'nin doğum günü 14 Ağustos 1941'di, gitarist şarkıcı ve şarkı yazarı ee, aynı zamanda da Birds grubunun da kurucularından biriydi kendisi. Onun doğum günü. Oradan da bir bölüm. münü çalarız belki bir şarkılarının çok gene efsanevi üne sahip Wooden Chips adlı savaş karşıtı barış yandısı şarkı onu çalarak da bitiriyoruz hepinize günaydın. günaydın günaydın, günaydın. Caste